Çıkkasıydı. Kainat, bugün 15 Ocak Cuma, yıl 2010, ay 1, gün 15 Kasım 69 1431 Hicri Muharrem 30, 1425 Rumi Ocak 2 Kirli Havayla Savaş Haftası Fırtına Günün Tarihi 108 yıl önce bugün, 15 Ocak 1902'de, şair Nazım Hikmetran Selanik'te doğdu. Nazım Hikmet, 33 Haziran 1963'te Moskova'da vefat etti. Hava kirliliğiyle savaş haftası Şehirlerimizdeki taşıtların egzoz gazları, düşük kaliteli kömür kullanımı, mahalle aralarındaki imalathanelerden kaynaklanan atıklar, havayı kirleten etkenlerdir. Kurşunsuz benzin, doğal gaz kullanımı, egzoz kontrolleri, bilinçli şehir ve çevre planlaması zamanla havanın daha temiz bir düzeye erişmesini sağlayacaktır. Yemek Listesi Gün 15 Un çorbası, hamsi tava, patates sote, salata, helva Büyük Saatli Marif Takviye <gülüyor> Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapıyoruz. Açık Gazetesi onun ve Açık Gazetenin de sonuncusu bu hafta için. Sonuncusu Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet Leonard Skinner grubundan Whiskey A Roller'la açılışımızı yaptık. Çünkü gruptan Ronald ya da Ronnie diye bilinen Van Zandt. 1948'de bugün 15 Ocak'ta doğmuştu kendisi bir kazada 1977'de genç yaşta hayata da veda etti baş vokalisti aynı zamanda söz şarkı sözlerinin yazarı ve kurucu elemanı ...Southern Rock diye adlandırılan bu önemli Leonard Skinner'da da önemli grubunda kurucusu kuruculardan Donny Vincent'in da... abiyi evet. Şimdi bir düzeltmeyle belki başlayabiliriz. Büyük saatli harif takvimi e, hava kirliliğiyle savaş haftası ile başlıyordu. E, biz de onu okuduk ancak da bir iki tane belki daha temiz hava için ne gerekiyor kısmına da ek yapmakta fayda olabilir. Ee, mesela düşük kaliteli kömür kullanımıyla yüksek kaliteli kömür kullanımı arasında fark olsa da sonuç değişmediği gibi mahalle arasındaki imalathanelerin mahalle dışına taşınması hava sınırını henüz bulamadığımız için pek faydalı değil. Kurşunsuz benzin, doğalgaz, e, egzozun bilinçli kullanımı falansa zaten e, eh diyebileceğimiz şey. Zamanla havanın daha temiz bir düzeye erişmesini sağlamayacaktır. Bu evet. biraz geride kalmış bir bilgiler çerçevesinde. 1960'ların e, belki temiz havası için böyle faydalı bilgiler olabilirdi ama 2000'lerde herhalde. Hatta 1860'ların. Evet sanayi öncesi. Evet yani bu olacak e, gibi bir bilgi eksikliği değil düzeltelim dedik okuduğumuz için de tabii. E, düzeltmekte de boynun haline geldi. Bu, evet. Güneş ama, rüzgar falan gibi alternatif enerji kaynakları var bilgisi olmayanlar için. E, bir de küresel ısınma var yani. Var evet. evet. Hani burada hadi kirli hava kirliliğiyle küresel ısınmayı birbirine katmamış. Sırf hava üzerinden bakacaksak bile eğer fosil yakıt kullanıyorsak bilin ki e, sabaha kadar savaş haftasını devam ettirip ertesi sabahta aynı savaşın içinde uyanabilirsiniz. Hatta uyanacaksınız demektir. Buna mukabil yemek listesinde bir değişiklik yapmıyoruz. <gülüyor> Un çorbası, hamsi, tava, patates, sote, salata ve helvadan oluşan yemeği afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyetle, yiyebilirsiniz evet. evet şimdi... Diğer önemli, önemli bulduğumuz haberlere şöyle bir bakacak olursak Porto Prens'ten Haiti'den korkunç haberler gelmeye daha doğrusu gelmemeye de devam ediyor. Çok acayip bir şey de var yani ölen 7 bin kişinin gömüldüğünü söylemiş ama... Başkent sokaklarında cesetlerin... ...bokuşmakta olduğu artık... Günlük gazetesinde başladı. çok çarpıcı bir fotoğraf var... ...bununla ilgili. Ee, gerçekten... hani e, ...abartısız sokakların... ...ölüyle dolu olup iki insanın... ...ortasında öylece dikile kaldığı... E, ...bugün gazetesinde... ...bir fotoğraf var. Birinci sayfada... ...gerçekten... Günlük ...durumu gazetesi. özetliyor. Günlük bugün mi? gazetesi. Ha. Bayağı ağır bir... ...durum evet. yaşandığına dair... ...daha iyi fotoğraf herhalde olamaz. Evet, Bildiğiniz çok... bütün sokak... Stadyum gibi cesetlerle dolu. Evet, bir kurşuna dizilme olayını hatırlatıyor evet. daha önceki şeylerden biri. Evet, çok çok korkunç bir durum var. Richter ölçeğine göre büyüklüğü şiddeti, neyse işte yiğidi olan ve çok berbat bir ekonomik duruma da sahip olan bu ülkede Şimdiden bir toplu mezara 7 bin kişiyi gömdük demiş. Bu da evet. şu toplu mezarlar kullanılması da yeterli zaten fikir veriyor. Hiçbir şekilde ulaşılamayan bir ülke halinde aslında. Mesela alel acele geç kalmış bir şekilde gelirken şeyi de dinledim. Uçaklarla yardım gönderilmişti. Acil bütün dünyadan imdat çağrıları. Fakat yardım ulaştırılamamış. Bunu biliyor musun? Yardım ulaşamamış henüz. Hı hı. Bu arada Çünkü yardımın... Çünkü hava limanları hiçbir şey çalışmadığı için... Her şey çökmüş durumda. Bu arada yardımlarla ilgili de e, isyanlar çıkmaya evet. başlamış. E, cesetleri yolun ortasına barikat olarak dizmeye başlayan mahalleler var. Geçemesin diye yardım kuruluşları. Kendilerini es geçemesin diye daha doğrusu. E, böyle kurulan en az iki tane barikat gördüğünü söylüyor. Time dergisinin foto muhabiri Saul Schwartz. Eee... Yardımlar ulaşamadığından Haytiller cesetlerle yolları kapatmaya başladılar diyor. Bu arada hava 30 derece geçiyor ve salgın hastalık riski korkunç durumda. Daha da kötüsü Haiti'den çıkan herhangi bir doğal kaynak olmadığı için para eden Haiti'ye de dönüp bakılmayacağına dair de endişeler var. Haiti bir de bütün orman doğal kaynaklarını da kesip kullanmak zorunda kalmış olduğu için Buna karşılık bir tedbir alan e, diktatörlük hükümetlerin hiçbiri de böyle bir şey yapmamış olduklarından felaket bir yani geçen sene mesela muazzam bir sel felaketiyle sırf bu yüzden erozyonu önleyememesinden evet. ormanı olmayan bir ülkede yani insanların yakmaları normaldi tabii yakacak, içecek, yiyecek pişirmek için yakacakları da olmayınca kesiyorlardı tabii ama şimdi bir de o var yani mesela ...Leonel Fernandez... ...Dominik Cumhuriyeti... ...komşu ülke... ...onun devlet başkanı gelmiş... ...ve en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri... ...ölülerini gömerken yardım almak... ...demişler... Hı hı. ...Dominik Cumhuriyeti de aynı adada olduğu halde... ...büyük bir... E, ...hasar yok anladığım kadarıyla orada... Evet şimdi tabii burada çok önemli bir şey diyor. Haiti'de gıda isyanları da çıkmıştı ve hükümet e, bayağı ciddi bir isyanda geçen sene oradan duymuştuk gıda krizi girdiği zaman. Şimdi tabii çok öfkeli Haitililerin cesetleriyle yollara barikatlar kurduğu da dehşet verici bir haber sayında tam Dergisi'nden verdiğin. Aslında bazı e, seslerimiz de e, var bu konuda. Onlardan da bahsedebiliriz. E, önce isterseniz biz seslere de kulak verelim bir Haitili Hiç yiyecek yok, temiz su yok ve bize yardım edecek herkesin yardımını bekliyoruz diyor. İkinci biri de hastane yok, yardım yok. Nerede bu dünya diyor. Too many people die. We, we, need, e we need help. We need help. International help. Yes. We, we ain't got There are no not help. agents. Yeah, we need agents. We need emergency. Yeah. There is no help. No hospital. No electricity. Yeah. Nothing. No, no food. Agent. No fun. No food. No water. Nothing. There is too many people die. The government knew this was going to happen. They warned them. Yeah. But they didn't warn the people in the country. Yeah. They knew. Evet haydiler böyle konuşuyorlar işte hükümette bir Biliyordu bu konularda uyarılar da yapmıştık. Uyarılarda da bulunmuştuk ama hiçbir şey yapılmadı diyor. Olağanüstü bir facianın şoke olmuş insanlarından tanıklıklardan, küçük bir tanıklıklardan dinledik. Ama Havi'nin de söylediği gibi mesela sadece küçücük basılmış olan bir fotoğraf her şeyi anlatmanın ötesine de geçiyor. Yani halı gibi kaplanmış cesetlerle bir sokakta iki kişi duruyor bir kadınla bir erkek cesetlerin arasındaki küçük bir yerde duruyorlar. Yani söylenecek çok çok şey var aslında tabi. Yani nerede kaldı dünya diye soruyorlar. Şimdi başka bir şey daha var. Çok önemli bir konudan daha bahsetmek lazım. Heritage Foundation var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Obama başkentte bir konuşma yaptı ve 100 milyon dolar bir yardım ulaştırılacağını birçok asker, yani şey tarihinde görülmüş en büyük yardım operasyonunun başlatılacağını söyledi. Hatta Hillary Clinton da döndü bir Pasifik ülkeleri ziyaretinden ve yardımı örgütlemek için çok büyük bir felakete karşı. Tam bu sırada başka bir şeyden bahsedebiliriz. Şok Doktrin kitabının yazarı Naomi Klein ufak bir not yazmış. Şok Doktrin'i şöyle özetleyebiliriz. Dünyada nerede doğal afet ya da bir insani kriz olduğu zaman mevcut düzen müdahale ediyor oraya reform adı altında. Ve bundan büyük bir kar e, sağlama yoluna gidiyor ve bu her zaman geçerli oluyor. Bu Şili'deki darbe de olabiliyor. Çin'deki büyük deprem de olabiliyor. E, ya da Katrina kasırgasında gibi o zaman hemen okulların özelleştirilmesi finan Yani yoksullar aleyhine muazzam bir operasyon yapılıyor. Şimdi Heritage Foundation'ı hiç vakit kaybetmemiş. Naomi Klein'in küçücük bir notuna dayanarak ve yani şirketler lehine ve halkın aleyhine politikaları bu büyük felaketleri doğal olsun ya da başka türden felaketleri insan kaynaklı sömürmek için. işte şimdi Heritage Foundation Amerika Birleşik Devletleri'nin en sağcı kuruluşlarından şirket yanlısı büyük şirket yanlısı kuruluşlarından biri ufak bir belge yayınlamış hemen. Sonra hemen geri çekmişler ama aradan ne kadar anlamlı olduğunu anlamak mümkün. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabı bu trajik Haiti'deki trajik depreme e, karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabı sadece insani yardım ani süratli insani yardım ulaştırmak olmamalı. Aynı zamanda bu trajik deprem Haiti'nin uzun zamandan beri fonksiyonu etmeyen, işlemeyen hükümetini ve ekonomisini düzeltmek için önemli bir fırsat sunuyor. Yeniden biçimlendirmek için ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki kötü olan imajını da düzeltmek için bir fırsat sunuyor diyor. Ne diyorsun buna? İnşallah. Herhalde başka diyebilecek bir şey var mı? Yani bu çok oldukça önemli bir çok büyük yankı getiren bir kitap da Naomi Klein burada diyor hı hı. ki insanlar şoktayken zaten yani Pinoşhe mesela insanların üstüde şey insanların üzerinden dümdüz geçtiği zaman stadyumlara toplayıp kestiği zaman bakır madenleri hariç her şeyin özelleştirildi. işte alien de gönderildi, öldürüldü ve üstünden de Tamamen Chicago Boys diye neoliberal ekonominin hükmünü sürdüğü bir ülkeydi. Ama aynı şeyi dünyanın bütün ülkelerinde de yaptılar. Şimdi bundan ya bir gün bile kaybetmemiş oldukları sonucuna varabiliyoruz bu Heritage Foundation'ın. Geri çekmişler gerçi onlar da korktu herhalde anlaşılır filan diye. Ve daha diplomatik bir dil kullanılmış ama şey ortada yani. Açıkça plan ortada yani. Bu yardımların ne şekilde yürütüleceği filan konusunda da en ufak bir fikrimiz yok tabii. Yani bir sürü ülkeden bu arada tek tek yardım vaatleri başlamış durumda. Hızla yola çıkan ekipler de var. Uluslararası kuruluşlardan da yardım vaatleri var. Ama ulaşamıyor. Şu anda işte çok bir tek havaalanının anladığım kadarıyla bir kısmı çalışıyor halde ve... Korkunç bir uçak yoğunluğu var imiş. Evet, Dünya gıda programının ıı, direktöründe Charl Ven Sandan da bir açıklama var. Ona da bir kulak verelim. Compared to the needs, this is a drop in the sea, as I just said. But it is a start, and we'll be ramping up very quickly our distribution with the stocks that we have available in Paul and possibly some stocks from if they are uh, required. We're also trying to identify partners to distribute. Obviously all agencies have been very badly affected and this will be a serious problem over the coming days. Evet, Birleşmiş Milletler'in Dünya Yiyecek Programı ofisinden Cenevre'den yapılan açıklamada Şarl Vensal diyor ki yani bu denizde bir damla bile değil bu yardımlar ama ihtiyaçlarla kıyaslandığında ama bir başlangıçtır. Çok hızlı bir şekilde dağıtımın stoklarını yapacağız. Porto Prens'te ve Gonaiv'den de muhtemelen ihtiyaç duyulursa bazı depolardan getireceğiz ama dağıtımda bize yardımcı olacak partnerler, ortaklar arıyoruz. Anlaşılıyor ki sadece biz değil bütün dünyadaki bütün Kızıl Aç adını vermemiş ama diğer bütün yardım kuruluşları da ciddi bir şekilde etkilenmiş oradaki. Ve bu önümüzdeki günlerde çok büyük bir problem oldu. Yani Birleşmiş Milletler'in kendisi de vuruldu. O kadar büyük bir faciadan bahsediyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in oradaki e, kuvvetlerinin başı ölenler arasında zaten bu açıklandı. E, yani zaten bu tip felaketlerde herhalde kimin ölüp kimin kalacağına dair böyle net hiyerarşi işte bizim koyduğumuz sistematikle ilgili bir durum yok. O anda nerede bulunduğunuza göre oluyor her şey. E belki de WHO yani Birleşmiş Dünya, Dünya Sağlık Örgütü'ne de kulak verebiliriz. Paul Garwood konuşmuş ve bunun nasıl bir etki olacağını olması beklediklerini de söylüyor. We fear that the impact of this earthquake will be particularly devastating due to the already existing vulnerability of, of Haiti's people, society and economy. As yet, we're, you know, in some facilities we've seen. More than 600 people uh, sent uh, receiving treatment um, in the first 24-36 hours. The major health conditions that we're seeing uh, of course trauma injuries. So severe compound fractures, internal injuries, normally associated with being inside of dwellings that have collapsed down upon, them, upon these people. Evet, Paul Garwood, da Dünya Sağlık Örgütü biri ve diyor ki özellikle ülkenin toplumun ve ekonominin Zayıf durumuna bakıldığı zaman, onunla kıyaslandığı zaman bu depremin etkilerinin ne kadar daha da vurucu olduğu, özellikle vurucu ve yıkıcı olduğu açıkça ortada. Yani 24 ila 36 saat içinde tek bir kliniğe 600'den fazla insanın gönderildiğini bile gördük ve gördüğümüz temel sorunlar da, sağlık sorunları da tabii travmaya bağlı, yaralanmalara bağlı travmalar. Ve çeşitli birden fazla kırıklar, kemik kırıkları, iç kanamalar, yaralanmalar ve şeyden, üzerlerine binaların çökmesinden kaynaklanan şeyler diyor. Gazetelerde Türkiye'de birinci sayfalara girmeyi ancak birer fotoğraf sayesinde başarabiliyor. Çünkü Fotoğraflar yani... o kadar çarpıcı ki zaten. Evet. Yeterli olabilir evet. Yani... Bir yandan yeterli olabilir bir yandan birinci sayfaya haber ilginizi çeksin çekmesin. Editoryal olarak almamak mümkün değil gibi. Fakat yani mesela hangi gazeteydi o Habertürk müydü biz anlıyoruz. Bugün daha büyük bir fotoğrafla daha anlayışlı bir hale gelmişler. Ee, Çok ağır ama yani. Dün garipti kurdukları bağıntı. Belki dün dinlememiş dinleyiciler için açıklamakta fayda var. Türk dün e, Gölcük depremini hatırlatarak biz bu acıyı biliyoruz demişti. E, Halbuki böyle bir acıyı bilmek için böyle bir deprem geçirmiş olmak gerekiyor bir kısmını bir yana koyup haberin üç satırlık mini minnacık bir haber olduğunu, <gülüyor> olduğuna da dikkat çekmiştik. E, garipti. Hakikaten en azından bizim için bu durumda konuya dair bağlantımız. Evet ama yani bence dünya Haiti için seferber olduğu şeklinde başlıklar olmasına rağmen en azından Türkiye'deki gazetelerde çok ciddi bir kaygı ve bu konuya ilişkin haber verildiğini söylemek çok mümkün değil. Yani yerle bir kavramıyla bir ülke için kullanıyorsanız ya da bir ülkenin başkenti için böyle birer fotoğrafla birinci sayfadan atlatmak sanki bana yeterince kavramıyormuş gibi geliyor. Bilemiyorum. Fazla mı eleştirel bir yaklaşım bu? Hem cumhuriyette hem de zamanda birinci sayfadan verilmiş olan bir fotoğraf çok çarpıcı tabii. Bir hı hı. demir parmaklığın arasından bir muhtemelen ölmüş olan bir insanın eli demirlerin arasından kafesinin içinden çıkmış sarkıyor. Altı taş yığını halinde. Evet buna uyanık olmak lazım herhalde. Şok doktrininden yararlanılmasın diye Naomi Klein uyarısı hepimiz adına çok önemli. Yaralılar yollarda ölüyor bir yandan ama bir yandan da yeni muazzam karlara açılmaması lazım. Tabi büyük ölçüde ortalığı kaplayan önemli şey haber ihale futbol ihalesi galiba. Ben de nükleer ihaleden bahsediyorsunuz zannettim. Ondan hiç haber yok ama e, Enerji Bakanımız, e, Başbakanımızın Rusya gezisinin ardından yapılan el sıkışmayı acilen e, gündeme getirdi bile. Gündeme değil hatta gündemsizce içeriye soktu bile. Şunu söylüyor Taner Yıldız. Dün bir tek bir gazetede vardı haber Türk'te hatırlanacağı üzere evet. yani. Ee, anlaşıldığına tamamcı. dair ihale tamam dün yani Baya dün sünnet bugün deniz durumu var ee, Altyapı çalışmaları derhal Başlasın talimatı verdi Enerji Bakanı Bizzat Ve ee, işte yani çabucak bu işleri yapalım tasarı da yer alacak tasarı hemen meclise sunulsun Dedi Böyle yani o, o, Bir engel mi var sunulsun İşte bir öncekine mahkeme engeli geldiydi diye Herhalde hmm. bu sefer daha sağlam bir iş yapacaklar ee, yani Rusya'yla ne, üzerine... ne demek istiyorsun yani? Ya demek. Bana sorarsan e, kullanılan teknolojiyle ilgili fazla fazla eleştiri var. Hani nükleerciler tarafından bakarak söylüyorum. Hani nükleerin kullanımıyla ilgili eleştiri kısmı bir yana kullanmayı düşündükleri teknolojinin e, sıkıntılı bir teknoloji olduğu da söyleniyor. İki santral demek bu bahsettiğimiz durum diyor. Yani Sinop ve Akkuyu demek bunların yeri değişmeyecek. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki birkaç ay bu konuda çok hareketli geçecek demiş. E, nükleer karşıtı hareketi canlandırıp galiba hızla e, ona öyle demezler demenin zamanı Greenpeace'e gidip çay içmekle alakası yok herhalde bu konuların. Açık Radyo işte bundan 15 yıl önce yayına geçtikten sonra çeşitli hükümetlerin, çeşitli enerji bakanlarının ve sözcülerinin... <gülüyor> ne nükleer açıklamalarındaydık diyorsun. Motamo neredeyse <gülüyor> aynı. Motamo Kelimesi kelimesine benzer ve hatta Sinop ve Akkuyu'yu da çıkarabilirim evet. sana istiyorsan. Tabii tabii Akkuyu uzun süredir takıntılı yerleriydi. Ee, neredeyse bir beton e, hazırlığına bile girişilmişti Akkuyu'da. En önemli meselemiz bu. Ölü sayısı 500.000'i bulacak öyle mi? Yani ve bundan bahsediyoruz bir yandan. Neyse nükleer santralleri yoktu herhalde. Yoktu ]leri. olsaydı e, zaten... Yüz binlerce ölü lafını acaba yüz binlere mi varacak ölü sayıları falan filan demek yerine e, sayı olacaktık büyük ihtimalle. Olmaması iyi olmuş. Felaketin boyutlarını şöyle bir 3-5-7-10 katına çıkartmaması için. Buralarda da fayat geçiyor diyorlar duydun mu hiç? 18 ülkenin, o, ülke nüfusunun 18'de birinin ölmesi ihtimalinden bahsettiğimizin farkında mıyız? Ya aslında herhalde yani bu sayıların hepsi tahmin olduğu gibi, e, yani dün de ben bu görüş savunuyordum, hala aynı görüş savunmaya devam ediyorum. Bir miktar e, olayın travması da buna etki ediyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda ölü sayısına dair bir şey kestirebilecek kimse yok sistem çöktüğüne göre. Bunların hepsi tahmin, evet. umarım da yanlış tahminlerdir evet. açıkçası. Ama boyut yani sadece kıyaslama açısından dörtte birinden bahsediyoruz evet. yani. Yani belki salgın hastalıklarla ilgili yeterli önlem alınmayacak olursa çok daha korkunç bir hal alabilir. Yani durum. Üçte biri kesinlikle bir kere şeyden yani 3 milyon insanın etkileneceğini hesap etmiş. Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütler. Hı hı. Yani üçte biri ülkenin. vallahi bilmiyorum yani. 18'de birinin de ölmesi çok ağır yani. Neyse geçelim. İhaleye bakalım, öbür ihaleye bakalım o zaman. Hangi birini? Futbol. Bu arada e, her depremde olduğu gibi yine bir dini çıkışlar durumu var. Herhalde Amerika'da hmm. muhtıra verilmesine yol açmayacaktır diye düşünüyorum ben ama bakalım seyredelim, görelim diye söylüyorum bunu. Ne o? biz de hatırlayacak olursanız e, 17 Ağustos'un ardından çıkıp garip grup adamlar. İşte e, buralarda zina vardı ondan çöktü binalar gibi açıklamalar yapmış. Bunun üzerine de gördünüz mü böylesine bir şeriat tehlikesiyle karşı karşıyayız diye bu bambaşka bir şekilde kullanılmıştı. E, Amerika'da da evangelik lider Pat Robertson e, konuşmuş. O da 2200 yıl önce Fransızları kovmak için şeytanla anlaşma yaptı itiller. Bunun bedelini ödüyorlar haliyle. Demiş. Yani sömürgecileri kovmanın bedelini ödüyorlar Şeytanla diyor. Şeytanla birlikte kovmuşlar ama. vuduya evet. falan herhalde gönderme evet. yaptığını varsayıyorum ama e, zırzopluk her yerde olduğu gibi. Bakalım orada ya da bu, bu politikayı değiştirecek mi? Aman mantığı diye. da insanı yani jenosidal sömürgecilik mantığı da gerçekten hoş. Yani Christophe Kolombun adamlarıyla gelip ilk çıktığı yer buraları işte evet. zaten. Aynen öyle. Burada kaç e, yani aşağı yukarı işte birkaç milyon insan vardı. sıfıra indi. Tabii. Sıfıra indi. Tamamen ortadan kalktı buradaki nüfus. Sonra oradan köleler gitti. Afrika'dan ya. köleleri getirip yerine e, onları çalıştırdılar zorla. Yani bir kısmı hastalıktan, bir kısmı aşırı çalıştırılmaktan. Yani Kristof Kolomb ve adamları öyle çalıştırıyorlarmış ki ...ortalama ömür... ...madenlerde altın çıkarın... ...altın çıkarmayanların zaten... ...göğüslerini, burunlarını kesip... ...kafalarını da kestikten sonra... ...köylerine gönderiyormuş. Böyle olursunuz çıkarmazsınız... ...altınlarınızı ve değerli şeylerinizi... ...vermezseniz diye. Dört aymış biliyor musun? Ortalama ömür süresi. Ee, gayet normal... Yani ...sonuçta sonradan, yemiyorsan, içmiyorsan... ...ve sürekli çalıştırıyorsan. Sonradan çalıştırmıyorsan... getirdikleri kölelerin de... Beşte biri kadar veriyorlarmış zaten zenci kölelere verdiklerinden. Şimdi Pat Robertson da öyle diyor işte. Demek ki ilk isyan eden ülkeydi aslında köleler. Sonra köleler geldi. Christophe Colomb'dan sonra. Kölelerin ilk isyan ettiği ülke önce Fransızlara maalesef sonradan da başka ülkelere hı hı. köle olmaya devam ettiler. Şimdi şeytanla anlaşma yaptıkları için bedelini ödüyor diyorlar. Deprem de bunun sonucu öyle mi? Ee, yani benim anlayamadığım şu, bu köleler getirildi, çalıştı. Bunların e, çocukları ya da torunları ayaklandılar sonunda yeter biz de insanız diye. E, ve burada şeytanla anlaşma yapmış olan ezilen köleler imiş. E, yani buna bilmiyorum ne denilebilir, saçma sapan bir durum. Ama ben daha çok aslında e, dünyanın her tarafında şeriat tehlikesi olduğunu, e, belki de bir küresel şeriat tehlikesine karşı örgütlenmek gerektiğini çağrı olarak sunmak adına bu haberi söyledim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kenya'daki seller neyin bedeli? Kesin onlar da bir günah işlemişlerdir değil mi? %3 Kenya'da gene sellerde 38'e çıkmış ölenlerin sayısı. Daha önce de Bak bu, bundan daha iyi durumu ortaya koyacak küçük bir haber olamaz. Reuters kaynaklı bir Anadolu Ajansı haberini okuyorum. Afrika ülkesi Kenya'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 38'e çıktı. Tam daha önce de vermiştik benzer Hı -hı. bir haber sellerde. Bu 38 kişiden 8'i daha e, e, Turkana bölgesinde yaşamını yitirmiş. Turkana bölgesinde son sözünü ettiğimizde kuraklıktan evet. insanların öldüğüydü. Şimdi sulaklıktan ölüyorlar. Ve aynı yerde. Bunun anlamı kuraklığın çok daha da devam edeceği evet. demek. Çünkü e, toprak ememediği suyu doğrudan zaten denize boşaltıyor ve bu suyun hiçbir de anlamı deniz. yok. Tabii. Evet. evet. Peki bir ara verelim futbol ihalesini muhakkak söyleyeceğim ben sen engellemeye çalışıyorsun. Yok ha? ben Alp'le herhalde uzun uza diye e, ben olsam ha. kaç para verirdim muhabbet yapacağız diye bekliyorum. Doğru ona bırakabiliriz. Ya e, ben berberdeydim tam futbol ihale sırasında o yüzden durumu sıkı sıkıya takip edebildim. Dört tane ihale e, manyası vardı orada ve baya uzun uza diye hararetli bir tartışma vardı sonunda. Zürt hepimiz miyiz yoksa zenginler onlar mı diye sordum Anladılar denemek istediğimi ama iyi para varmış o işte ben onu anladım Baya hesap yaptık şimdi bir milyon abonesi olsa falan filan diye Ben hazırlıklıyım yani Güzel ben de duruma hakimim ama Alpe bırakalım haklısın Peki bir ara verelim aradan sonra da ilginç bir şey daha söyleyeceğim Bir yeni tasarı da gelmiş dünyanın önüne Güzel. Haiti kurtarma münhdesinde iklim iklim görüşmelerinde Kopenhag başarısız oldu ya. İklim sorununu çözmekte. Yerine başka bir şey koyalım demişler. Koyalım tamam. Büyük şirketleri. Tabii bu şirketleri. Piyasa çözer bu işi mi diyorlar? Evet, Sopa nerede? Neyse. Açık kastedi. Street Home Alabama çok iyi bilinen bir South Rock diye adlandırılan türün çok iyi bilinen örneklerinden biri gene Leonard Skinner grubundan geldi. Ronnie Van Zant'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci Leonard Skinner parçasıydı Açık Radyo'da 94.9 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapan Açık Radyo'da. Açık Gazetesi'nde onun saat 8.44 ve devam ediyoruz. Bu... Haiti'de hazır fırsat bulunmuşken yükleniliyor. Şimdiden daha öller kalkmadan toplu mezarlara bile insanlar gömülmeden neoliberal projelerinde Heritage Foundation gibi kuruluşlardan, sadece kuruluşlardan ilk işaretler geldiği yani tamamen leş kargası durumunu bundan daha iyi tasvir edecek bir durum yok. Bir başka leş kargalığı durumu var onu da belirtelim. Çok büyük bir toplantı yapıldı, bitti. İkinci yıllık global küresel karbon ticareti zirvesi. Adı da daima zirve oluyor malum böyle şeylerin. Bu bir e, zirve mi zirve mı çok e, yakında belli olacak bir şey fakat... E, ...büyük şirketler var... ...bankalar var ve lobi grupları var... ...karbon ticaretini... E, ...iklim değişikliğine karşı... ...karbon ticaretini savunmak üzere... ...orada toplantılar yapıyorlar... ...fakat aktivistler de... ...kendilerini orada... ...göstermiş durumdalar... ...ve bunun mesela... ...Doktor Maggie Joux var... ...Secure Green Future... ...Massachusetts... ...diye bir kuruluştan... E, yani ...şiddete dayamayan... ...doğrudan eyleme girişiyorlar... ...ve şunu söylemişler... E, ...karbon ticareti... ...sahte bir çözümdür diye bir şey yaparken... ...polis tarafından tutuklanma tehlikesi var... ...çünkü otel büyük, lüks bir otelde oluyor... ...tabii ki böyle yerlerde... ...her zaman olduğu gibi New York'ta... ...ve... E, ...kapılardan da böyle... ...döner kapılardan... ...geçişi engellemek isterken... ...tutuklanmaları söz konusu olmuş. Olmamış henüz ama... ...şunu söylüyorlar... Ee, ...Social Ecology Enstitüsü'nden... ...birisi sosyal ekoloji... ...Brian de ...mesela karbon ticareti... ...adaletsizdir, çalışmayacaktır... ...sahte çözümdür ve... ...en önemlisi de... ...gerçek çözümlerden uzağa bizi götürecek... ...bu kadar dar bir zaman varken... ...tarihin en büyük destabilizasyonu... ...iklim... ...yıkımına gidilirken... ...demişler... ...çok sayıda... E, ...yani... ...mesela... E, ...dini grupların... ...temsilcileri de var... ...bilim gruplarının temsilcileri de var... ...ama öbür tarafta da... ...karbon zirvesinin temsilcileri kim... ...J.P. Morgan Chase... ...Goldman Sachs... ...Duke Energy... Ve Environmental Defense Fund ve World Wildlife Fund gibi aslında WWF'in de artık yavaş yavaş şirketlere yakın çözümlerde olduğunu gösteren yazılar çıkmaya başladı. Doğal Hayatı Koruma <gülüyor> Fonu'nun. Yani gençler demişler ki bu insanların insanlığın geleceği hakkında karar vermesinin son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum diyenler var. Onların aralarında bir de tanıdık isim var. Orada gösteri yapanlardan biri kim? Doktor James Hansen. Masanın Goddard'ın <gülüyor> sözü başkanı. Ve cap ve trade dedikleri işte sınırla ve pazarla yöntemi... ...akılcı bir şey değil diye yazıyordu. Yeni çıkan, yayınlanan kitabında Storms of My Grandchildren'da... ...torunumun fırtınaları, torunlarımın fırtınaları başlığını taşıyor. Ve mevcut... Tasarı, ...Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... ...çevre kanunu tasarısı... ...bizim bu sabah biraz da şeyde... ...okuduğumuza benziyor... ...Saatli Marif Takvimindeki... ...Çevre Koruma Haftası'nda yine... ...yani... ...bunun çıkması... ...çıkmamasından daha da... ...kötü demiş çünkü... ...çok riskli ve etkisiz olan... ...pazarla ve sınırla... ...sınırla ve pazarla... ...cap and trade'e... ...dayanıyor... Ve Kopenhag'da bir şey anlaşmaya varılmaması da daha iyi oldu ama demişler yani bu dünyadaki son ortak varlığımıza girişilen son büyük paylaşım mücadelesi diyorlar. Mesela Dr. Rachel Smoker Biofuel Watch and Climate SOS kuruluşunun başındaymış kendisi Rachel Smoker'dı. Bu yeryüzünün en büyük paylaşımı son kaldı demiş ve insanlığın büyük bir bölümü için, canlıların da büyük bölümü için ile sonuçlanacak bu şirketleri durdurmalıyız diye oraya çıkmışlar. Yani hem atmosferi kirletme haklarını hem ormanları, toprakları hem de tümüyle e, bu... Kirletme haklarını da alım satım her şeyi bütün yeryüzünü meta haline getirmekten ibarettir diye çok net bir şey yapılmış. Ama biraz önce de söylediğim gibi Kopenhag zirvesi iyi olmadı ya sonuç çıkmadı. Amerika'nın oradaki temsilcisi işte böyle olur demiş Birleşmiş Milletler'e bırakılırsa. Bu sana tanıdık geliyor mu bu ifade? <gülüyor> Birleşmiş Milletler'de sabahlara kadar oturdu. Gözlerimize uyku Hı -hı. girmedi ve görüyorsunuz sonucu demiş. Böyle çalışma tarzı olur mu? Her ülkenin bir oyu olması. Mantıklı değil tabii. De demiş. Yani çobanla okumuş adamın oyu bir mi olacak? Aynen öyle. Ve sonuç olarak bunu dünyanın en önemli büyükleri çözer demiş. Çin, Amerika... ...Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika. kollarından tutan mı varmış? Yani Birleşmiş Milletler'in o sıkıcı... ...bayık bürokratları tepelerine çıkıp... ...konuşurlarken ba ba ba ba diye... ...bağırıyorlar mıymış? Yani ben, anlayamadım ben sıkıntının... ...ne olduğunu. Sıkıntı şundan... ...kaos yaratıyor demiş toplantı. Kopenhag'da ha, gördük kaosu demiş. Güzel, Her kafadan aramızda, bir ses çıkıyor demiş. Evet biz... ...üstelik de şey demiş... The ...Washington'da bir... Şey merkezinde konuşmuş. Nerede konuştuğunu da söyleyeyim daha da iyi anlayacaksın. Jonathan Pershing'in Center for Strategic and International Studies'de. Yani Uluslararası Strateji ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde. Yani gece aralarından sonra toplanmak zorunda kalıyorduk ve iki hafta uyumadık desek yeridir demiş. E görüyorsunuz böyle işler olur mu? Sonucu görüyorsunuz demişler. Yani e, bu haber de çok güzel. Guardian'da Susan Goldenberg'le ile John Vidal'ın birlikte kaleme aldıkları bir haber. Ayrıntısına girmeyeceğim. Ama bırakalım bu işi çözecek olanlar çözsün. Öyle her kafadan bir ses çıkacak bir Birleşmiş Milletler sistemi istemiyoruz diyorlar. Bir tarafta da bankalar var. New York'ta bankalar zirveyi yapıyorlar. Öbür tarafta da kirletenler hallediyor. Ne diyorsun bu işe? Bence uygun Haiye, bence yedim. de uygun. Yani aslında bu biraz şuna benziyor. Yani bu mahkemeler cinayetleri çözmekle ilgili çok atıl kalıyor. Zaten biz katiller kendi aramızda bu işi halledebiliriz otursaydık aslında kimin ne kadar ceza alması gerektiğini, kimin ne kadar abarttığını biz halleder, çözerdik ve böylece mahkemeler de olmadan bir ayda iki ayda bu işi halletmemiz mümkündü tüm katiller için. Üstelik linçle. O da olabilir, olmayabilir. Ama hani hızlı e, çözüm demek, yönlü. iyi çözüm demek mi emin değilim. Çok fazla. ...ve ayrıca peki bizim çıkarlarımız ne olacak? Hani şimdi bu iklim değişikliğinden etkilenen... Siz kimsiniz kardeşim? Yani şirket sahibi olmayan birkaç milyar. Fazla değiliz ama... ...işte yani bir araya gelirsek fena oluyor. O açıdan soruyorum. Vallahi bir araya geliniyor... ...benim bildiğim kadarıyla. Bu konuları konuşuruz sonra. Ee, şimdi aslında biraz memleketimizden... Evet. ...durumlara belki girme zamanı. Girmenin zamanı evet bir yerinden başlayalım ki herhalde Salı günü 19 Ocak Dink'in öldürülmesinin 3. yıl dönümü olacak ve hem anmalar var bunlarla ilgili iyi kötü bilgi vermeye çalışıyoruz hem de bir yandan Türkiye'nin her tarafında çeşitli durumu hatırlatmak üzere eylemlikler gösteriler söyleşiler vesaire devam ediyor bunlardan biri de Ege Üniversitesi olmuş Ege Üniversitesi öğrencileri 19 Ocak'ta film göstermek için salon istemişler üniversiteden. Gayet demokratik bir hak olarak. Grant Dink anısına. Dekan demiş ki ya o tarihte ah keşke önceden söyleseydiniz bizim sınavımız var demiş. Ee, sana ne sınavdan biz gireriz girmeyiz denilince de. Bir tane mi salon varmış sadece. Yani şimdi zaten yüzü imkanlarıyla Ege İletişim Ege Fakültesi. <gülüyor> Herhalde bir salon yoktur büyük ihtimalle ama herhalde dekan da şey demek istiyor sınav olduğundan hani az katılım olur moraliniz bozulur ondan demek istemiştir diye düşünüyorum sonra rektörü gerekçe göstermiş demiş ki e, yani rektörlük diyor ki e, güvenlik kaygımız var sizin güvenliğinizi nasıl sağlayacağız bu sebeple size salon yok diyor e, hem güvenliğini nasıl sağlayacaklar aslında öğrencilerin anma yapmak isteyen sorunun bundan emin değilim bu rektörlüğün sorunu. E, i̇kincisi de güvenlik gerekçesiyle bu tip şeylere izin vermiyor olmak e, gayet gayet... O zaman herhangi bir şey yapılamayabilir zaten aynı gerek gerekçede. Tabii denilir. halkımızın hassasiyetleri adlı e, harika koronun zaten 50 senedir 100 senedir söylediği şarkıyı bir kere daha tekrarlamak. Ege Üniversitesi öğrencileri belli ki bu şarkıyı sık sık duyduklarından dinlemek istememişler ve bir imza kampanyası da başlatmış durumdalar. E, öğrenciler diyor ki... Buyurun lütfen bize imzayla destek olun. Ve bir tane de blog açmışlar bunun için. Ege İletişim'de hrant yasak. Ege İletişim'de hrant yasak nokta nokta Buraya girip yorumlar bölümünden e, isim soyad yazarak imzacı olmak mümkün. E, Topluğun danışmanı öğretim üyesi Hilmi Maktav'mış. E, Maktav diyor ki biz etkinliği daha duyurmamışken dekanın güvenlikten kaygı duyması ilk olarak ilginç diyor. Ve e, yani durum resmen protesto etmelik biz de protesto edeceğiz demiş. Evet bu yasağın üzüntüsü ve utancı içindeyiz diyor. Profesör Dr. Ahmet Bülent Göksel tarafından güvenlik bahanesiyle engellenmiştir belgesel film gösterimi. Ve ondan sonra da güzel bir metin hazırlamışlar aslında. Hrant Dink kimdi? Ermeni kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bütün karanlıklara inat, barışın, kardeşliğin ve umudun dinini kullanan bir gazeteci. Niçin bir Hrant Dink belgeseli göstermek istiyorduk? Çünkü göz göre göre katledildiğini gördük onun. Aradan üç yıl geçti, katili tanıyoruz üstelik. Üç yıldır adalet bekliyoruz. Karanlıktayız ama Hrant umutluydu. Bu büyük karanlık bir gün mutlaka dağılacaktı. Anlamaya, konuşmaya, anlatmaya çalışıyordu. Gazetecilik bu demekti, konuşabilmekti en zor zamanlarda dahi diyorlar. Tabii iletişim fakültesi öğrencileri oldukları için Rantın özellikle gazeteci yanı, yani Herhalde Hrant Dink anılacaksa en önemli anma sebeplerinden biri bir gazeteci kimliğiyle toplumda sürekli karanlık şeylere karşı ifade özgürlüğünü yazılarıyla konuşmalarıyla ortaya koymuş olmasıydı. Peki biz ne diyeceğiz Rant'a hem de özgür düşüncenin, bilimin, sanatın mekanında bir iletişim fakültesinde geleceğin gazetecilerine Rant belgeselinin yasaklandığını nasıl anlatacağız? Ve onun yazısından bir alıntı yapıyorlar. Rant'inkin anısı önünde mahcup ve utanç içindeyiz ama o kocaman kalbiyle gülümseyerek diyor ki, ''Hepinizin başına gelmiştir, bazen tüm sıkıntılar üst üste gelir.'' Kendinizi çapraz ateş altında hissedersiniz. Sağda bir dostunuz ölür, solda bir sevdiğiniz hastalanır. Bu tarafta siyaseten devletten kalleş bir darbe yersiniz. Diğer tarafta içinizden birinin, bir yakınınızın fiskesiyle parelenirsiniz. Kendinizi bir köşeye sıkışmış hissedersiniz. Yetti gayrı diye haykırasınız gelir. Derken, girdiğiniz o sıkıntı dehlizine bir el uzanır, alır sizi tekrar sabahın, şafağına çıkarır ve kulağınıza şöyle fısıldar hadi devam et diren dayan pes etmek yok rantın bu çarpıcı cümlelerini de söyledikten sonra da diyorlar ki güvenlik paranoyasını hayatın ve bir arada yaşama umudunun önüne çekilmiş set olarak görüyor ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek bu yasağı aşağıda imzası olan bizler protesto ediyoruz diye imzaya açmışlardı. Dün benim gördüğüm kazayla çok sayıda tanıdıkların da içinde bulunduğu, bildiğimiz isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda imza vardı. Yani aslında... Bu arada İstanbul'da olanlar için yani buraya bir imza vermek gerektiği kesin. Çünkü e, Franklin'in e, suikasti de yaşamı da aslında pek çok şeyi simgeledi ve hala da simgelemeye devam ediyor. Tam da bu sebeple Ege Üniversitesi'nde güvenlik kaygısı, sınav bilmem var. Tam da bu sebeple buralarda imzacı olmak birbirimizi desteklemek bir arada durmak önemli. Hele Ama, iletişim fakültesinde bir gazeteci olarak yani olacak iş değil aslında. Hakikaten. Tam da olacak iş değil mi aslında? Evet. Yani işte e, turnu sol. Evet, turnu sol. O açıdan bunlar diyorum. oluyor tas tamam e, koyuyorsunuz kağıdı ve e, durumu net olarak anlayabiliyorsunuz. İstanbul'daysa saat iki buçukta Ağustos'un önünde bir anma olacak. Üç sene geçmiş olduğu için ve dava bir türlü. Bir yere vardırılmadığı için sürekli üzeri kapatıldığı, örtüldüğü, katillerin tetikçiler dışında ortaya çıkarılmadığı bir süreç yaşandığı için gittikçe karmaşanın içinde kaldı. Tam da bu sebeple daha kalabalık, daha güçlü ve daha birlikte orada olmakta fayda ve yoğun fayda var gibime geliyor. buçukta Agos'un önünde salı günü buluşulacak. İşten çıkabilenler, işten kaçabilenler, patronuna ya ayıp değil mi gitmek lazım diyebilenler... Bence orada olabilmeli. Evet, ee, 14 sayfalıkta bir rapor hazırlanmış. Avukatlarından Fethiye Çetin ve Deniz Aydın hazırlamışlar. Rapora göre de rantın katilleri böyle bulunmaz. Geride kalan 3 yıllık süreçle ilgili bir rapor hazırlayan avukatlardan geliyor bu. Dink ailesinin avukatları... Bir başka iddiada şu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partili de Başkan Üskül, Dink cinayetiyle ilgili komisyonun hazırladığı raporu takip etmiyor demiş. Bilmiyoruz onu da. Ama rapora, avukatların raporuna göre ortaya çıkan deliller Dink'in öldürülmesine giden yoldaki taşların Rand Dink'i açık hedef konumuna getirenlerle Cinayeti önlemekle görevli güvenlik güçleri tarafından döşendiği, tetikçi sanıkların da bu yolda ilerlemek suretiyle katlettikleri görülmektedir, diyor. Fethiye Çetin'de, Hrant Dink'i bu devlet izliyordu. İstihbarat Dink'i Dink öldürecek kişileri de izliyordu. Neden Hrant Dink öldürüldü? Devlet bu sorunun cevabını vermediği sürece bu cinayet aydınlatılamaz, demiş durum bu. Agos gazetesinin de bugünkü şeyinde içimizdeki kuyu yüreğimizdeki Agos diye 19 Ocak'ta rant için, Adalet için işte 14.30'daki Agos gazetesi önünde yapılacak törenden bahsediyor. Katili tanıyoruz, Adalet istiyoruz. şeyini koyduktan sonra amblemini, o afişi birinci sayfadan Rant'ın bahçede çapa yaparken çekilmiş hoş bir fotoğrafın eşliğinde. Zaman kaybedileni ağır ağır bir bellek yumanın ardına gizler diyor. Ama kaybın kendisini derinleştirir. Kaybedileni günlük hayatın dışına çıkardığımız için kaybın derinliğini hissetmez. Aksine o kayıpla başa çıktığımızı zannederiz. Ama bazı kayıplar belleğimizde bir kovuk açar, dipsiz bir kuyu gibi her atılanı yutar, bir türlü kapanmaz. Öte yandan kaybı hayat kılamayız. Kaybın acısına yaslanıp hayatı bir kayba dönüştüremeyiz. Önümüzdeki kısıtlı süreyi yaşamak ve bu kaybın telafisini kendi hayatlarımızda gerçekleştirmek zorundayız. Rantı kaybedeli üç yıl oldu. İçimizdeki kuyu derinleşebildiği kadar derinleşti. Bu durumu değiştirmek, kendimizi yeniden hafifletmek belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Ancak bir yandan da o içimizdeki kuyudan çıkmak, hırantı yaşananların içinde aramak zorundayız. Onun ektiği tohumların başkalarında biçildiğini görmenin mutluluğunu yaşamaya hazır olmalıyız. Hırant’ın sonrasına Hrant gibi yaklaşmak, Yasa da son vermeyi gerektiriyor. Bu üçüncü yıl. Bundan sonra Hrant'ın kaybını bir yas anı olarak değil, dünden yarına uzanan sürekliliğin itici gücü olarak hatırlamak istiyoruz. Fotoğraftaki gibi. Üzerine bastığımız, ellerimizle, tut, ellerimizle tuttuğumuz, kokusunu aldığımız toprağın üzerine beli vuran, toprağı havalandıran, yolun oluşmasını sağlayan, Agos'u mümkün kılan kişi olarak. Bizim için rant kostüm kravat konuşma yapan biri değil. Arka bahçemizde tuttuğumuz konuşması gerekmeyen biri. O arka bahçeyi yüreğimizde gezdiriyor ve oradaki dipsiz kuyulardan birinin kenarında soluklanıyoruz. Ancak yorulduk demek gibi bir lüksümüz yok. Çünkü o hala elindeki beli yüreğimize vuruyor, her yürekte bir agos açıyor ve bizler o yolu tutup içimizdeki dipsiz kuyudan, yine onun sayesinde uzaklaşıyoruz ay açık kaste Krupa ve orkestrasından aynı zamanda da Irene Day solistliğinde Drumbuggy adlı çok ünlü standart parçayı dinledik. Gene Krupa bir zamanların en önemli siması caz dünyasının ve büyük orkestraların davulcu ve besteci orkestra şefi olarak çok tanınmış biri. Onun doğum günü 1909'daydı tam 100 yaşında. Yok 101 oluyor. Olacaktı eğer 1973'te ölmeseydi tabii. Cink da bir günaydın diyerek devam ettik. Programımıza Açık Radyo 94.9 ve açıkradio.com'dan. Aynı zamanda da saat 9.11 geçiyor. Miktat Kadıoğlu iş gezisinde, tam anlamıyla bir iş gezisinde... Onun için biz devam ediyoruz. Havadan sudan programı bugün yok. E, havadan sudan programı yok ama e, havalı pek çok haberimiz var e, maalesef memleketten. Hızlı hızlı belki de yarım saatimiz kaldığına göre devam edeceğiz. E, belki Ergenekon tahliyesiyle başlanılabilir. E, hızlı geçilebilecek bir iki Ergenekon haberi var. Bir, bir adet e, yeşilin tilkisi falan filan değişti. Tilki selim isimli biri yakalanmış. Eroin kaçakçısı olduğu iddia ediliyor. Ee, bununla ilgili ses kayıtları da var. Ee, Yeşil'le yaptığı konuşmaların. Öyle dün mi? televizyonlarda böyle çarşaf çarşaftı. Bak bu paraları tek başına yeme yedirmezler. Yersen de ertesi gün kustururlar falan diye. Yani bu... O da evet efendim diye kimle konuştuğunun farkında cevaplar veriyordu. Telefonda. Bu konuda başka şeyler de çıkmış idi. Fakat şimdi ilk defa ses kaydıyla falan daha somutlaşmış oluyor. Bu şimdilik bir şey söylemek için çok erken olmakla beraber çok uzun zamandan beri iddia edilen şey derin devletle Bu derin devlet mekanizmasının ciddi fon kaynaklarından birinin uyuşturucu ticareti olduğu iddiaları evet, e, bu bununla Bilge bağlantılı de, mı belli değil. Henüz. Son programı evet ama hali Bilgede de son programlarımızdan birinde şey de söylemişti programcımız. Ekonomi politikte yani derin devlet meseleleri ve PKK ile mücadele meseleleri hiçbir zaman uyuşturucunun dışında anlaşılamaz. El alınırsa diye böyle işte yani yeşilin tilkisi kafese girdi diye bir kelime oyunlarıyla da verilmiş bir haberimiz var. Bu kadar yeter herhalde bununla ilgili olarak söyleyebileceğimiz. Bir diğer olaysa Adil Serdar Saçan'ın tahliye edilmesi. İkinci Ergenekon davasında 16 aydır tutukluydu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'ydü Adil Serdar Saçan. Ee, tahliye edildi. Şimdi ilk sözü 16 ay içeride tutanlar düşünsünler. Olmuş ee, tam olarak ne oldu ne bittiği söylemek mümkün değil. Ancak 3 günlük çok uzun bir savunma yaptığını mahkemede biliyoruz. Ve e, suç vasf vasfının değişme ihtimali delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak şu anda tahliyesine karar verilmiş durumda. E, öte yandan da ayrıca e, İstanbul 13. Ceza, Ceza Mahkemesi Başkanı Kö Köksal Şengün'ün aralarında gazeteci Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbey'in de bulunduğu 9 kişinin tahliye talebine olumlu oy kullandığı ancak diğer 2 üye hakimin karşı çıktığı öğrenildi. ...diye de bilgi var NTV'de. Ee, böyle Ergenekon'la ilgili şu anda gelen haberler. Evet bu arada bir de ilginç şey var. Ee, İnsan Hakları Komisyonu askeri cezaevlerini denetlemek için bir alt komisyon kuruyormuş. Hı hı. Ee, önemli bir gelişme sayılabilir bu. Ee, Zafer Üskül onun başkanlığında. E, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı yani. zaten. Bunu genel kurmaya sordunuz mu diye bir soru sormuşlar. Biz kendi kararlarımızı kendimiz alırız diye cevap vermiş. Bu çok doğru ve olumlu bir adım hakikaten e, cezaevlerinin denetlenmesi. Ancak virgül F tipi cezaevleriyle ilgili çıkan binlerce e, demeyelim ama onlarca rapor, karar, uluslararası karar bir yana bunlarla ilgili e, tek gözümüz kapalı. E, cezaevlerinde yapılan hala kötü muameleler, mahkumların koşulları... Tecrit vesaire bunlarla ilgili de diğer gözümüz kapalı. Ee, bu kısmında gözü kapalı atlıyor olmak hiç hoş değil. Yani askeri cezaevlerine giriyor olması insan hakları komisyonlarının gerekli ve önemli. Ancak e, sivil cezaevlerinde durumun e, gayet gayet rezalet olduğunda hiç değiştiriyor mu değiştirmiyor. Bence e, Sayın Üskül'ün daha çok çalışması lazım. Bunu da söylemek lazım yani bu pış pış durumlarına girmese bu işler keşke. Ee, bu da bir diğer boyutu gibi evet, geliyor bana. Evet, aynen öyle. Devam edebilirim. Ee, edelim. Ee, Allah 12 Eylül'ü yapanlardan razı olsun diyen belediye başkanlarına sahip 2009'da harika bir ülkeyiz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaş Durak, Kenan Evren Bulvarı'nın isminin değiştirilmesi yönündeki teklife karşı çıkmış. Demiş ki... Ee, tabii ki demokratikleşme hepimizin arzusu zaten artık demokratikleşme hepimizin arzusu demeyeni dövüyorlar bu iyi bir şey artık memlekette öyle tabii efendim ne var ha ha falan diye gezinmek mümkün değil bu evet. işin hayırlı tarafı ancak e, Türkiye tabii ki askeri darbe olsun istemiyoruz ama Sayın Kenan Evren ve arkadaşları arkadaşlarım bu ülkeye çok faydalar getirdiler diyor. Devlet adamı. Oldu. La havle ve la kuvvet geçelim bari. Çünkü başka ne denilebilir evet. ki? E, virüsü oturup lütfen arkadaşa da anlatsın ne oldu 12 Eylül'de. Belli ki haberi yok. Daha önceden lazım. başlamak lazım tabii. Değil mi? Tam 80'den alınca olmuyor. E, belki 12 Mart'tan itibaren <gülüyor> bakmakta. Bence çok büyük fayda var. Daha iyi anlayabiliriz. 1908'e kadar falan. Tabii tabii. Hani ben sadece kısa konjonktürel duruma bakmak hani bak ne oldu da ne oldu falan filan gibi bir şey düşünmüştüm ama Öylesi çok daha iyi olur bir yıllık bir diplomalı ders alırsa Aytaş Durak yani, ya, Hakiki bir mini tarih dersinde fayda var Bu yani. arada Kenan Evren bulvarı değişir mi Adana'da bilmiyorum ama e, Ergenekon Caddesi İstanbul'da değişecek e, Onu söylemek mümkün bu Hı. arada Biz burada Ergenekon Mahallesi'nde oturuyoruz evet. onu biliyorsun değil mi? Ben ne yazık ki gece gündüz Ergenekon <gülüyor> Mahallesi'nde oturuyorum <gülüyor> Mahallenin adına henüz daha bulaşabilmiş değiliz ama Ergene Kon Cadde'sinin hemen Frantinkin öldürüldüğü Agos Kasasını karşısındaki kesen cadde'nin adı Ergene Kon Cadde'si. Bu cadde'nin Frantinck Cadde'si yapılması için fiili bir eylem gerçekleşecek 19'unda. 19 Ocak'ta iki buçuktaki anmadan sonra Barış için Sanat girişimi Ergene Kon Cadde'sinin lafasını sökecek ve yerine Frantinck Cadde'si. ...lafasını takacak ve ardından da... ...Şişli Belediyesi'ne başvurulacak. Bu böylece kalsın lütfen diye. Ee, önemli bir eylem olduğunu düşünüyorum. Çünkü... E, ...işin işletilebilmesi gerçekten... ...hayati bir şeyleri değiştirmek istiyorsak... ...değiştirmekle başlamak gerekiyor. Belki de... E, ...Kenan Evren Bulvarı'na da... ...artık uygun ismi Adana'daki... E, ...insanlar bulurlar ve kendileri değiştirirler. Belki de böyle böyle hareket etmek lazım. Kurullardan kararlar çıkmadığı zaman... Evet Aytaç Duran bu konuda ne düşündüğünün kadar bir şey bağlar ancak yani, yani. O kadar. bunun ötesinin de konuşabilmesini sağlamak için tartışma yaratmak belki de gerekiyor bir diğer dahi artık hani ne denilebilir bilmiyorum gerçekten CHP ile Türkiye arasında başka iki ülkede yaşıyoruz durumu da devam ediyor. Ha Mars'ta ağaçlar bulunmuş bu arada. Dün verememiştik. Değilmiş ama ağaç. Değil miymiş? Ben ya, beni kandırdılar ya. Yani ağaca çok benziyor ama. Bitki miymiş? Hayır. Ha, buzların bitkideydi. erimesinden oluşan ağaca benzer formasyonlar olduğunu söylemiş NASA'dan Hanson. Ama bu başka NASA'dan Hanson. Anladım. Bir hanım. Ee, tam da buna benzer bir CHP Durumu var elimizde ee, Sosyal Demokrat Parti'ye benzer Ancak e, buzların, <gülüyor> devlet buzlarının erimesinden oluşmuş resmi ideolojik yapı ee, CHP lideri Deniz Baykal e, harika bir Açıklama yaptı Kendisi e, der ki Yapmamıştır, yapmamıştır. Valla kendi ağzından duymasam ciddi şunu düşündüm ee, Yani Önce gazetede okudum Anadolu Ajansı'ndan gelen haberi ve şunu düşündüm Yaptıkları ayıp bir şey Büyük ihtimalle adamın konuşmasının bir parçasını aldılar ve bu bir parça. Sonra dinledim konuşmayı ve e yap, dedim ki... Onu da sen yapmamışsın. <gülüyor> bir de oturup dinledin. Vallahi dinledim. Çünkü inanmadım. Yani dedim ki burada bir dezenformasyon var. Bu söylenmez. Mer söylenirmiş yani. Hani bugünleri de görecekmişiz durumu. CHP lideri şimdi Kozmiko'da aramalarıyla ilgili konuşuyor Sayın Baykal. Ee, ve diyor ki... Evet. Aslında o kadar garip ki Brezilya'daki Junta dönemiyle ilgili bir tartışma yaşanıyor şu anda Brezilya'da. Birazdan onunla ilgili de bilgiyi verip daha e, aydın bir duruma gelebilmek mümkün olur. E, ama tam olarak şunu söyledi Baykal. Önce oradan başlayalım. Türk milleti haftalardır Sürük Siyahlı Kuvvetlerine yönelik bu ithamın sürdürülüyor olmasından rencide olmaktadır. Şak şak şak şak şak. Grup, grupta Avrupa konuştuğu var. için alkışlar alkışlar. Hı. Bakın Brezilya'da bugün daha bugün basında var. Silahlı kuvvetlere yönelik bir soruşturma girişimi yapılmış. Komutanlar, biz derhal istifa ediyoruz demişler. Ve onun üzerine soruşturma konusu da askıya alınmış. Şak şak şak şak şak şak diye devam eden bir konuşma yaptı. Şimdi e, mevzu neresinden tutsak kısmına gelirseniz. Yani birincisi söylediği şey şu. E, herhalde anladığım benim. E, kuvvet komutanları, boş duruyorsunuz, boş istifa etmelisiniz. Böyle şeyi kabul etmek mümkün mü? Kriz çıkartın, diyor Deniz Baykal. Ve bunun... Örnek olarak verdiyse şu, Brezilya'da bir junta dönemi yaşandı. Latin Amerika'nın diğer ülkelerine göre görece daha hafif olduğu söylenebilecek olsa da, işte 400 ölü, 20 bin işkence falan gibi bir çetelesi olan bir junta dönemi. Ucunta dönemiyle ilgili de aslında sonunda ve şöyle o Bir yazarları, çizerleri, müzisyenleri ülkeyi terk etmek ya da terk ettirilmek Tabi Tabii insanlar kaldılar. kaçarak kurtuldular evet. aslında. 400 ölü ve 20 bin işkencenin sebebi kaçabilenler. Kaçabilenler de olmasaydı daha çok ölüden ve daha çok işkenceden bahsediyor Mesela olacaktım. sonradan Kültür Bakanı olan Gilberto Gilberto kesinlikle Londra'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşadığı aynı şeyler pek çok başka müzisyen içinde Aynı Gayetano e... içinde Finland'da rahatlıkla söyleniyor hep dışarıda kurdular yani kurmak zorunda kaldılar Ya bu o kadar ayıp bir laf ki yani 12 Eylül darbecileri duruyor niye şimdiki darbelere bakıyorsunuz diyen CHP e, tam da 12 Eylül darbesiyle aynı dönemin e, Amerika okulları darbeleri zamanının Darbelerinden birinin arkasında da durur hale geldi. Artık hani durumu sosyal demokrat mı değil mi falan gibi tartışmayı zaten geride bıraktık artık bu ne adlı soruya bir cevap vermek gereken bir yere geldi galiba. Brezilya'da şu olmuştu ee, en nihayetinde tamam bu olayları şu şekilde halledelim dokunulmazlık verdiler darbecilere ve bununla birlikte onları ittirdiler. Siyaset dışına itmenin yolu oldu tamam size hatırlamayalım kaybolun ortadan denildi darbecilere. Ancak şimdi artık bu halkı kesmiyor ve bununla ilgili de şöyle bir şeye varıldı. Varılmaya çalışılıyordu hükümet tarafından işte Lula'nın hükümeti şunu söyledi. Tamam sizin yargılanmanızla ilgili yasa var yargılanmıyorsunuz ama yüzleşme komisyonları kuralım. Çünkü insanlar öldüler işkence gördüler ve ne olduğunu anlamak istiyorlar ancak böyle barışılabilir dedi. Ve bu olur olmaz da işte Brezilya'nın komutanları biz istifa ediyoruz diye çıktılar. Yani bir insan hakları durumuna dair insan hakları araştırılması yapılmasına karşı çıkmak için kuvvet komutanları istifaya kalkıştı Brezilya'da. Bunların arkasında kim var? Türkiye'deki Sosyal Demokrat hesapta parti, Sosyalist Enternasyonel CHP'nin başkanı. Peki, yani geldiğimiz nokta bu. Cumhurba ya bu kadar açık konuşulurum bilmiyorum ama gerçekten tam olarak hissettiğim şey bu. Ayıp yani. Başka Hayır, adı yok bunun. Çok tuhaf bir durum da var. Yani cum mesela Cumhurbaşkanı Lula şu anda... Lula o, o zaman sendikacı, işçi lideri evet. olarak hapsedilmiş. Cunta'nın bizzat hapsettiği adamlardan biri. 3 yıl hapse mahkum edilmiş. Hı hı. Ne kadar yattı hatırlamıyorum ama. Yani işkencecilerle de işkence mağdurlarını bir tutamayız tabii demiş ama. Yani olacak iş değil. Şimdi Türkiye'de Deniz Baykal da kendisi de darbelerin sonunda zaten CHP diyor ya işte ya bırakın Sarı Kız Ayışını falan 12 Eylül duruyor. Kenan Evren'i niye yargılamıyorsunuz diye bizim de katıldığımız. Evet niye yargılamıyorsunuz? Şu geçici maddeyi kaldırın diye. Biz de söylüyoruz bunu ama bunu söyleyip ardından çıkıp hangi Brezilya darbecilerin... yani hangi adaya götürülmüşlerdi? Yani Deniz Baykal da götürülenlerden biriydi. Tabii hayırsaadaydı galiba değil mi o darbenik Her darbenin bir adası var ya karışıyor. Ee, bu biraz şey gibi tabela durumlar gibi. Zinjir miydi o dönem dedemiz? Zinjir falan denen gibi bir yere durum. götürdüler işte onları. Ee, yani bu da oldu memlekette en nihayetinde Brezilya'da generallere destek veren CHP e, der ki kozmik oda aramaları ile ilgili e, kuvvet komutanlarımız da istifa ettiler demeye getiriyor. Evet, bir bu haberi şey mahşetiyle vermiş. Baykala Türkiye dar geldi. Brezilya'nın juntacılarını savundu diye. Gerçekten yaptığı şeyin birebir ismi herhalde Yapmamıştır. bu. Yapmamıştır. Yaptı. Valla kendi kulağımla duymasam hakikaten inanmadım. Duymamışsındır. Ee, yani herkese dinlemesini, inanmayan varsa bu okunanlara dinleyip bir daha bakmasını ve e, bu ya da oldu bu, demesini unutmamasını. Ve bellek deliğini attım bu söylediğini. Bence bunu hiç unutmamak lazım. Sürekli ve sürekli karşılarına çıkarmak Hı. lazım. Bunu okur okumaz aklıma tekrar bu küçük millet meclisindeki CHP adına katılan Çetin Soysal'ın DTP ile ilgili söyledikleri geldi. Efendim ne var Almanya'da nazi partisi kapatıldı niye kapatılmasın diye savunmuştu DTP'nin kapatılmasını Çetin Soysal. E, belli ki daha enternasyonelist bir bakış açısına sahip olmaya başladı CHP ama enternasyonelin hangi tarafında duruyorlar Brezilya'da cuntacılar... <gülüyor> falan diye devam eden garip bir durum Sos, Nazi Partisi ile DTP'yi aynı gören bir perspektif. Bir dakika orada da sosyalizmin hangi tarafında duruyorlar sorusunu soracaksın ve nasyonal sosyalizmin tarafında diyeceksin Yok, oturuyor. Aslında mantık olarak oturuyor ama orada tabii şey verdi meşru örnek olarak. Yani Nazi Partisi gibi parti kurulsa kapatılmamalı mı? E tabii kapatılmalı da elimizdeki Nazi Partisi mi? Ayıp değil mi yaptın diye de bir boyutu vardı. E, belli ki daha çok enternasyonel e, örnek duyuyor olacağız bundan sonra CHP'den. Ha, diyecek çok fazla bir şey yok. Ayıp. Evet. E, ayıplar bununla sınırlı değil. E, Tulu'nun, Aysel milletvekili Tulu milletvekilimiz hala sayacağız ama sayamıyoruz. Çünkü mahkeme milletvekilliğini düşürmüş durumda. Aysel Tulu'nun milletvekilinin düştüğü günün gece yarısı sabah karşı özel harekat polisleri evini basmışlar. Aysel Tulu'nun. Bu Hakikaten... da olmuş. E, ve e, kendisini gözaltına almak üzere. Sanki bir yere kaçtı. ...yerinin belli olmadığı bir durum varmışçasına... ...sabaha karşı basılıyor ev... ...9 ee, polis... ...9 polis de basılıyor bu arada... ...Aysel, Aysel Tuğuluk ne yapacak diye düşünüyorlarsa... Ee, ...bunun üzerine... savcı aramış Hasip Kaplan... ...yine BDP milletvekili Hasip Kaplan... ...ya yani toplum zaten çok gergin... ...kimse de bir yere kaçmıyor... Ee, ...uygun olduğu bir gün ifade vermeye... ...gelecek Aysel Tuğuluk... ...çekim polisleri... ...demiş... Ee, ve Hasip Kaplan ardından da şunu söylemiş. Gerekirse tünelden Taksim'e kadar halay çekeriz demiş. Bunun üzerine polisleri geri çekmiş savcılık. E, yani böyle bir durumu da bir yandan yaşamaya devam ediyoruz. 150 gözaltı haberini daha dün ya da önceki gün verdik. Evet yani şimdi gerçekten kontrol bir kısmı e, tamamen kontrolden çıkmış gibi görünen yani ortak kademe bürokratlar mı karar veriyor? Şimdi bu böyle bir emir verilmiş olduğunu düşünmek imkansız. Bu yani. belli ki İçişleri Bakanlığının üst düzey yani İçişleri Bakanı mıdır, onun müsteşarı mıdır ama böyle bir yerlerden onay almadan hiçbir polis şefinin gidip de sabaha karşı milletvekili evi basıp böyle 10 polis, 20 polis milletvekili götürmeye kalkacağını sanmıyorum. Değil ee, mi? Çok akla yatkın değil he, Türkiye bürokrasisi içinde. Bir başbakanın da onaylamış olacağını düşünemiyor insan doğrusu. Valla biri bir onaylamış bu belli ama kim onaylamış orasını çıkıp açıklasa ne güzel olur e, burasını bilemiyoruz. Bu arada e, doktorlar da dün sokaktaydılar hükümetin sağlık hizmeti ihtiyaca değil maliyete göre düzenlediğini söylüyor Türk Tabipler Birliği. Gencay Gürsoy demiş ki zaten 100 Ekim'den 93'ü tam zamanlı çalışıyor hani diyorlar ya. E, bu doktorlar kendi dertlerine bakıyor. Para yemek için muayenehaneleri var. Yok öyle efendim yarı zaman falan tam zaman çalışacaksınız diye. Hastaya ayrılan süre 20 dakikadan 2 dakikaya inecek diyor. Zaten ciddi hatalar yapılıyor. Bundan sonra korkunç hatalar yapılabilir hastalara bakmakla ilgili. Ve iş güvencesi de kalmıyor doktorların diyor. Bu örgütsüzleştirme gittikçe yıldırma politikaları hükümetin bu arada takır takır devam etmeye devam. E, tek el işçilerin eylemi devam ediyor. Bir, de tabii... bir yandan doktorlar sokakta, e, memurlar bir uyarı grevi yaptılar. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman ve bunun yanında çeşitli noktalardaki işçi direnişçilerin, işçi direnişçilerini de e, yani neyi göremediklerini ben anlayamıyorum ama e, çok yakında yakinen göreceklermiş gibi görünüyor sorunu. E, geç bile kaldık zaten o sorunu çıkartmakla ilgili. Hakikaten e, galiba bu işi grev paklar gibi geliyor bana ama bu da benim yorumum başka türlü nedense o öyle değil, bu böyle değil diye devam eden bir fırça yiyip devam ettiğimiz bir yol var ortada sürekli. Başka türlü bir şey yapmak lazımmış gibi. Bir de şeyle bitirebiliriz bu. Romanların evleri. Evet, gibi. aynen öyle. Yani bu da. <gülüyor> Şimdi Selendi'dekilerin göçü devam ediyor. Selendi'de hatırlayacaksınız ciddi bir linç girişiminden son dakikada kurtulmuştu. Romanlar ya da Çingeneler Selendi'de yaşayan Linç girişimi oldu da Linç'ten kurtuldular Doğru girişimden kurtulamadılar Girişimin travmasını yaşadılar lincin kendisinden kurtuldular Özür dilerim e, Salihli'ye doğru göç devam ediyormuş Selendi'den e, ilçeye giden kişi sayısı 77'ye ulaşmış Salihli'ye Bu arada da ev tartışması yaşanıyormuş e, Evler beğenilmemiş Bir, bir evler e, ayrıldı ya orada ee, Vakıf olarak bu ailelerimize 750'er gram kilo kömür gıda paketi soba verdik. Kiraladığımız evlerin boya badana işlemlerini gerçekleştirdik diyor. Salihli Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İpek Mercan. Kiralık ev sayısı biraz azmış. Ne gibi? Azmış. O yüzden geçici olarak iki aile bir eve yerleştirmek istenmiş. Siz şöyle iki aile tek bir eve girmez misiniz demişler. <Gülüyor> Olmamış. Sorunları da beraber. Allah Allah. Ne ilginç değil mi? Genellikle bize dedi ki. aile yani. aynı eve girmek istememiş. Tabi hemen haberin de başında cümlesinde şey deniyor. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile. E, aralarında husumet olsun ya da olmasın. Onlar husumetli husumetli bir kere gö gönderilmişler. Hı hı. O zamana kadar... Bir husumet yok. Ortaya çıkmamış yok, en yok. azından. Şimdi... De... Evet... Ee, bir bu boyutu vardır romanların Salihli'de işte ne şekilde oturtulacakları e, ya aslında sanki şey gibi konuşulmaya başlandı benim alt metinden anladım e artık kafa sıkıyorlar ama yani tamam Selen'den çıktılar Salihli'ye getirdik e, kömürü de verdik sobayı da verdik ne ala memleket evet. ee, 250'ler kilo odunu da verdik. Yani özür dileyerek şunu söylemek gerekiyor suçları yakaladınız mı asıl işinizi yapıyor musunuz? Kim bu işi yapanlar, kimler kışkırttı, belediye başkanı anons yaptı mı, belediye aletleri linç girişiminde kullanıldı mı? Bir Bunlara cevap yeni, yeni versinler yeni bir önce. Minibüsler devrilip yakıldı mı, oldu. yakıldı mı? Bunlar oldu, evet. Bu kısmına evet diyebiliyoruz. Bunları kim yaptı onu bilmiyoruz. Bir gözaltı soruşturma bile yok. Soruşturma var mı? Yok. Yani vardır belki soruşturma ama şu, yani zaten bin kişilik bir ilçede kimin ne yaptığını anlayamıyorlarsa... Ee, o zaman kendini bir önce soruştursunlar görevi ihmalle ilgili. Ondan sonra bir daha bir soruşturma açsınlar. Bence asıl lazım. itiraz kaynakları itirazları neden kaynaklanıyordur biliyor musun? Ne olabilir Salihli'de abi? Yerleştirildikleri evlerde evlerin bulunduğu caddenin adının Kenan Evren Caddesi olmasını istiyorlardır onlar. Değil mi? Allah razı olsun Kenan Evren olsa başımıza bunlar gelmezdi diye de düşünüyor olabilirler. Ee, bu arada Sabah Gazetesi'nde de müjde müjde size gibi bir haber var. Ben anlamadım niye bu kadar mutlu olmuş Sabah Gazetesi. Erdal Şafaan haberi ee, Moskova'dan yaptığı çalışma ziyaretinden dönüş yolunda gezisini izleyen gazetecilere e, işte ufuk turu yaptırırken demiş ki başbakanımız Yoma, Yomanlar diyorum özür dilerim romanlara yerleşik düzen gelecek demiş. Birincisi böyle bir şey hakkı var mıdır? Hala Osmanlı'dayız galiba yerleşik oluna. 12 bin sene sonra romanları yerleşik düzene geçiren tarihi kişi kaç yıl ben, oldu bilmiyorum. Benim bildiğim Onlar kadarıyla romanlar yola çıkalı. çok olmuştur herhalde ama romanların kaç bir kısmı zaten yerleşik düzende yaşıyorlar. Yani evet. İstanbul'da bildiğim kadarıyla göçebe roman diye bir şey mesela yok. yok. Ee, ayrıca romanlar yerleşik ya da göçebedir diye bir şey söylemek özü gereği ırkçı. Çünkü göçebe Türkler ve göçebe olmayan Türkler de vardır herhalde. Japonlar da, Almanlar da ama e, bundan öte... Kararı başbakan nasıl veriyor birileri adına siz bundan sonra yerleşik oturacaksınız diye orasını da bilmiyoruz. Ee, bir sıkıntı daha var orada daha da kötüsü ve daha da tehlikesi bu yerleşik durumu devlet yapıyor. Toki Moki ee, işte şeyler yapacakmış siteler anladığım kadarıyla bu sitelerde işte okulu hastanesi bilmem hepsi olacakmış. Bunun anlamı Türkçesi şu roman getoları oluşturacağız ve mümkünse baktık çok canımız sıkıyorlar çevresinde duvarı da çekiveririz diyecekler herhalde. Yani bunun adı ghetto değil mi bildiğimiz? Yani belli bir etnik grubu, belli bir yerde oturmaya zorluyorsunuz. Ve üstüne üstlük bunun içine bütün tırnak içi, gerekli fasiliteleri, gerekli hizmetleri de koyup... ...sen bundan sonra burada otur arkadaşım, ne gözüme görün ne de ben seni göreyim diyorsunuz galiba. Ama benim, evet, bütün bunlar tabii ki ghetto ve yani uzun bir tarih dersine yalnız Aytaşçı durağın değil, hepimizin ihtiyacı olduğu şüphe götürmez. Ama en güzel cümle bence... ...günün de cümlesi... ...olabilir... adayın ...adaylarımdan biri... ...günün sözü adaylarından biri... ...okulları... ...alışveriş yerleri... ...sosyal mekanları olacak... ...topluma kazandırılacaklar... ...demiş. Toplum dışı olduklarını mı düşünüyor Erdoğan? Evet. Ee, yani... ...bence hakikaten bir tarih dersi... ...bir... ...yetmeyebilir... E, yetmeyebilir. ...yanına belki ayrımcılıkla mücadele önyargılarla yargılarla mücadele falan gibi bir iki tane de seçmeli ders koymak gerekebilir. Ara veriyorum ve seni topluma kazandırmaya karar veriyorum. İnşallah. Açık gazde. Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın ne var bey? Günaydın. Günaydın abi. Evet. Sana bıraktık bütün sözü. He, zaten İha... bu son programımız. Ben dünkü ihaleden çıkan paranın bir kısmını alarak buradan Tahiti'ye doğru yola çıkıyorum bugün. Abi Brezilya'yı da düşün. Bak cüntacıları ile ünlü. <gülme> Yok futbol olmayan yer olsun dedim. <gülme> Gerçi şaka maka hani Tahiti futbolu diye düşünürsünüz. 3 ee, önce dünya... Gençler futbol şampiyonası vardı. Ee, Mısır'daydı sanıyorum. Ee, Okyanus'a temsilcilerinden biri de Tahiti'ydi. Öyle <gülüyor> mi? Tahiti milli takım iyiydi. Dedim olamaz. Olamaz. Ee, Futbolu ulaşmadığı bir yer yok. Yani milli takım olarak katılıyorlar ki. Hani Tahiti tam bağımsız bir yer değil. Fransız evet. Polinezyası'na falan bağlı galiba. <gülüyor> evet eski. Evet. Peki. Tahiti'yi e, de hiç tavsiye etmiyoruz şu sıralar. Tahiti ha, olmaz ben ama. Ben evdeki duvardaki harcadan sildim. Yani <gülüyor> evet. Deprem sildi maalesef. ...korkunç evet. bir durum. A akıl almaz bir şey o da. Değil mi? Hani en yoksu ülkelerinden biri tabii Haiti her bakımdan kötü, hani en yoksul işte darbeleriyle meşhur vesaire hani olabilecek tüm felaketleri zaten ...insani durumları sığdırırdınız... Yani bu depremle herhalde ...katmerlendi bir tür. Ne bileyim hani Dante'nin cehennemi gibi bir yer oldu. Evet geçen sene de korkunç bir sel felaketi geçirmişlerdi zaten. Yani zaten. Olympik boyu olana olmayan, her şeyden mahrum bir ülke. Evet. Doğrusu internet bile olmadığını hani ya da insanların şeyden parasızlıktan internete ulaşamadığını bu vesileyle öğrenmiş bulunuyoruz ama hani hastaydan ölü sayısı, muhtemel ölü sayısı falan korkunç yani o rakamlara ulaşabileceğini düşünmek istemiyorum doğrusu. Evet, peki bu arada da mesela Haiti'yi falan bırakıp bütün gazetelerin yarısı önümüzdeki müthiş yarış, müthiş fiyat 321 milyon dolar. Dici 4 saat süren maç yayın ihalesini 163. teklifte kazandı. Futbol Federasyonu'nun 4 yıllık geliri 2 milyar doların üstüne çıktı diyor. Bu nedir? Şimdi biraz biz değerlendirir misin? Değerlendirmeye girmen önce e, ben değerlendirme ile ilgili değerlendirmeleri de sormak istiyorum. Bunun içinde belki değerlendirirsin diye. E, televizyonda gördüğüm bütün değerlendirmelerde Türk futbolu kazandı. Süper para aldık. Oley falan gibi bir durum var. Bu para nereye gidiyor ve e, gittiği yerde nasıl harcanıyor? Ve biz evet. niye kazançlıyız? Evet, ne kazandık abi? Mutluyum ama ne kazandım anlamadım. <gülüyor> değil mi? Evet, yani hani sıradan futbol sever, ya da futbol sever demeyelim. Mesela futbol sempatizanı, hani böyle futbolu deliler gibi izlemeyen bir kişi ne kazandırıyor? Ya da futbolu hiç ilgilendirmeyen bir Türk vatandaşına ne kazandıracak mesela bu ihale? Hani başka bir yere harcanamaz mıydı diye. Bu, Tam da bu hafta bu, biraz bu, su, bu, bu sorularla ilgili bir kitap okudum bu, bu hafta. Ha, bu ee, soru e, geçerli değil ama. Ee, yani futbolla ilgilenmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı varmış? <gülüyor> benim son, son nüfus sayımında 6 kişi çıkmış. <gülüyor> Olabilir yani. Abi diğer 5 kişi kim? <gülüyor> Biri benim diyorsun. Yok abi, yani konudan olalım ama konsansü şirketi bizim Habertürk gazetesi için her ay açtırma yapıyor. Mesela orada takım tutmayanların oranı atmış son 6-7 yılda. Araştırma kesinin bulgusuna göre yani yüzde yirmi beşten otuzlara doğru bir Öyle takım tutma ya takım takım tutma şu demek? E, çünkü takım tutanların içinde şu da var mesela, Galatasaray'da kimler oynuyor dediğinizi? E, Tanju var galiba falan diyen kişi de var. Yani takım tutan <gülüyor> Simovic. falan hala Simovic'te. Kalan Galatasaray'da var. Ya da Fenalie soruyorsunuz. Lefter bıraktı mı? Tamam. Türk o kazanacak Melek çok geniş bir e, yelpaz. Zaten tutanlar bir de tutmayanlar. Yani %30 falan. Hiç takım tutmuyorum diyor. Muhtemelen bola da pek ilgilenmiyor. Da, hiç ilgilenmiyor tabii. Peki şimdi soruya gelirsek evet. o zaman. Müthiş yarış, müthiş fiyat kim kazandı? Niye kazançlıyız? Ee, şöyle. işte bu yayın ihalesi. Her ülkede böyle bir... Her demeyelim birçok ülkede... E, ligler ya da futbol federasyonu tarafından e, tüm takımları temsil edilecek şekilde yapılıyor. Yani o ligde kaç takım varsa ya da iki ligi temsil ediyorsa o iki ligde kaç takım varsa. Türkiye'de de bu sistem e, 1996 96'dan beri sanıyorum uygulanıyor. İşte o zaman Sine 5 vardı. Yani dijital olmayan ama şifreliği yapan bir televizyon kanalı. Sonra 99'da e, dijital e, kanallara geçtik. Uyuzdan yayın yapan, Telen gibi, sonra işte, Türkiye. Meblalar da zaman içinde arttı yani. İşte 40 milyon, 45 falan derken, geçen bin yılın sonunda, e, bu bin yılın başında işte e, 95'ler, 120'ler, en sonunda e, herhalde geçen yani bu yılın kapsiyan iadede 130 lara falan ulaşmıştık. Yani bu takımdan alacağı net paradan bahsediyorum. Yani, Yeni evet. yapılacak ihalede de rakamın daha büyük olacak kesindi çünkü işte hani bir önceki ihaleden bu yana e, beş buçuk altı yıl geçti hani cukup bunun normal bir büyümesi vardı zaten ama bir de yayın kuruluşları arasında rekabet olacağı düşünüyordu. Hakikaten de geçen yıl Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Az Yıldırım mesela 400 milyon dolar rakamını da laf etmişti. Ben de hani biraz gülüp diyoruzlar olmaz canım herhaldeymiştim. demiştim e, yani yayınaklarının toplam değeri için. Hakikaten de o Yıldırım'ın dediği rakama çok yaklaşıldı. BVC paketlerinde katınca 375 milyon dolarlık bir paket ortaya çıktı. Yani bu takımların alacağı para Süper Lig ve kısmen de birincilik takımlarının alacağı para Türkiye'de. Ciddi bir yani geçen döneme göre ee, hele toplam paket açısından düşününce %100'e varan bir artış var. Yani çok Kulüplerin bütçesine ciddi bir katkı olacak demektir bu. Evet. Ee, yani işte toplam Türkiye kupasını falan katınca rakam hakkında 400'ü buluyor. Bir de ona odan gelen para var. Kulüplere ee, çok ciddi rakamlar. Ee, yani, gelecek sezon mesela. E, hele büyük takımlardan biri alıştığımız üzere şampiyon olursa. 40 milyon dolar civarı bir para kazanacak bir sezonda. Yayın hakkı geliri olarak. Yani, diğer gelirleri katmadan. Ki... Yani bu yayın haklarının gelirinin artması diğer gelir kalemlerinin de yükselmesini yol açacaktır. Yani işte forma reklamı, stad reklamları bunun etrafına dönen anlaşmalar orada da herhalde kulüplerin geliri artacak. E, muhtemelen özellikle yurt dışından e, daha iyi oyuncu getirme şansına sahip olabilirler. E, bir de yani işte belki küçük takımlar için ee, Anadolu takımı dediğimiz e, Mali açıdan bir rahatlama Sağlayabilir ama tabii en önemli Bu paranın nasıl kullanılacağı Türkiye'deki kritik konuğuna geliyoruz Şimdi 25 yıl önce falan Ne kadardı bütçeler o zaman Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın bütçesi 3-5 milyon dolardı Ufak takımlar 500 bin dolarla işi döndürüyordu Şimdi öyle bir konuma geldik ki Bu televizyonlaşmasından sonra Büyüklerin artık 80-100 milyon dolar civarında olacak. Fenerbahçe zaten oradaydı. E, ufak takımlarda herhalde 10-15 milyon dolar arasında döndürecekleri şey yani küçüklerden Kasımpaşa'dan bahsediyorum mesela. Yani Türkiye 2. Lig'in sten işte sıradan gözüken takımlardan biri, İstanbul'un bir semt takımı. E, i̇şte yani sıradan yabancılarla oynuyor. Onlar bile belki 10-15 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olacak ama yani bunlar ciddi rakamlar. Tabii e, şimdi bu ciddi rakamlarının nasıl kullanıldığını, çarçı ödülmediğini sorgulamak da yani hem futbol severlerin görevi yani takımın taraftarlığının da olabilir, taraftar olmayan futbol ama aynı zamanda meydanın da görevi. Yani hani buna herkes seviniyor, o oh, ne güzel paralar geldi paracıklar falan ama yani... Bu kulüplere giren para böyle mi yönetilmeli? Bugüne kadar yönetildiği şekliyle mi yönetilmeli? Peki ben de son bir sorumu He. da sorup He. biraz erken terk etmek tamam. durumundayım. Seni tamam. e, abinin müşfik kollarına müşfik terk ederek. ve e, gayet cahil kollarına. <gülüyor> e, şeyi de soruyorum bu işten şimdi çok o, Çukurova grubunun patronu de 4 saat boyunca yerinden kıpırdamamış ve 2 milyar doların üzerine çıkmış futbol federasyonunun dört yıllık geliri futbol federasyonu karda Mehmet Emin Kara Mehmet karda ve de bir kulüplerde karda peki bu işten bizim kazancımız ne olacak abi Oğuz Atayvari bir soru sorarsam eğer dün ilk bunu sordular. Türk'ün gelen müdür yani açık artırmada hep fiyat artıran Ertan Özer'den vardı, Kara Mehmet'in yanında. Ortada oturuyordu Dişi Türk masasında. Bu Kara Mehmet geldi hiç yerinden kalkmadı ve devamlı bir şey ya hesaplar yapıyor ya bir şeyler yazıyor ama sesi çıkmıyor. Ertan Bey, Ertan Bey artırmaları yaptı, onun ilk yaptığı açıklamaya göre yani bunu hani abonelerde yansıtmayacağız, böyle bir büyük fiyat artışları falan beklemeyin. Mağdur etmeyeceğiz onları, yani ufak artışlar olabilir anlamında bir şeyler söyledi. Yani dün de ufak hesap yaptık. Yani e, abone abone sayılarını belki arttırmaları gerekecek. Hani gelir gider dengesi sağlamak için. Yani, ufak arttırmalar olacak. Şu yani, Aylık. Onların ödedikleri e, abonelik bedellerinde. E, ama yani şunu anlıyorum. Geçen 4-5 yılda da Dici Türk herhalde implantiyolarını görmüş değilim. İyi karlar etmiş. Çünkü yani aşağı karış şu andaki buna yakın abonelik sayılarıyla gelecek yıl verdiği paranın e, yarısını, yarısının vererek sürdürdüğü işi herhalde çok karlı bir dönem geçirmiş. E, yani e, tabii hani fiyatları çok arttırsa aboneleri kaçırabilir bile. Yani kardan yani. zarar e, en kötü herhalde şu anki durumu Dijitürk'ün ama benim anlayamadığım bizim kazancımız dediğimiz yani aynı fiyatta kalacak olması ki benim berberdeki sohbetlerden anladığım 70 lira veriliyor buna ayda? Değişik paketler var yani 25 de var. Ha, i̇şte en az mı aldım. 70? Herhalde 70'i en az, en düşük yani lig. maç izlemek için e, mevcut en, en az, en ucuz paketlerden biridir. E, yani bence 70. fena para değil de abi. <gülüyor> Yani kazancımız ya buysa işte yani kalması. 74 bence çok çok yüksek değil ama şey yapamıyorsunuz. Yani yüksek olduğu şuradan anlaşılıyor. Türkiye'deki şartlara bakınca yani Lig yani TV izleyen DigiTürk'ün içinde Lig TV aboneliği olanların sayısı 1 milyonu geçmedi. Düşünün. 9,5 yılda. Şu şükür rakam. Yani Avrupa'daki benzer örnekler Batı Avrupa'nın yüksek refahlı ülkelerinde yani 7 milyon, 8 milyon falan hoca varlardı. Fransa, Almanya, İngiltere. Bir de bu dün çok söylendi. Alman Ligi'ni geçtik. Alman Ligi 200 küsür milyon e, lira e, dolar ediyor. Bizimki ise artık işte 300 küsür ediyor. Yok Almanya'ya yaklaştık ama geçemedik. Yani, hani ben bu sabah arkamlara yine baktım. Almanya'ya yakınız. Hani geçmemiz de normal çünkü Türkiye, işte Avrupa'da herhalde baktığımızda nüfusu da sayesinde nüfusunun fazlalığı sayesinde de e, en büyük ekonomilerinden birisi şeyin. Avrupa'nın. 750 milyon dolar herhalde 6. 7. Rusya'yı sayarsak işte belki o civardayız. Ee, Almanya buna karşın Avrupa'nın en büyük ekonomisi. Açık ara ve hani oranın Almanya gibi büyük bir ülkenin futbol yayın akranında Türkiye'nin belki 2-3 katı olması lazım. Hem nüfusu fazla hem zengin öyle düşünelim. Ona karşın yani diğer ülkelerin gerisinde Almanya bu bakımdan. Yani işte İngiltere'nin, Fransa'nın Hı hı. Türkiye'de Almanya'ya yaklaştı ama geçebilmiş değil. Buna karşılık diğer alt gruptaki ülkeleri fersa fersa geride bıraktı bu yerlinin rakamı. Yani Hollanda, Yunanistan gibi ülkelerin artık 4-5 katı civarındayız. Hı hı. Ve bunun yani şeye yansıması lazım. Uluslararası alandaki sonuçlara. Yani Türk kulüpleri... Ee, Avrupa'da mesela Rusya, Hollanda takımlarına iyi bir sonuç oluyor? Hayır, daha kötü sonuç oluyoruz. Yani şunu kabul edebiliriz, işte İngiltere Ligi çok büyük takımlar, çok güçlü. Onlarla baş edemiyoruz, yani yeniliyoruz. Hani bizden daha iyi sonuç oluyorlar, final oynuyorlar ama yani Türk takımları Hollanda takımlarından da daha kötü sonuç oluyor. Bir tek İngiliz takımlarından değil. Yani hep böyle bir ee, hedeflerinden düşük başarı, yani umulandan düşük bir başarı var. Çığır, yani. Hı hı. Öyle bir durum var ya bu hani bu paranın biraz daha doğru kullanılıp uluslararası fuarlara da yansımamasını e, e, isteyelim, talep edelim bence. Yani hani, tam bu, bu noktada onu olarak. soracaktım. Bu e, altyapıya yatırım olacak. Kulüpler daha fazla altyapı yapacaklar falan filan dedikleri hakikaten böyle bir işe yarıyor mu ve e, altyapı derken yani şey anlamda doğrudan şey anlamında kullanılan terminolojik olarak doğru kullanırsak altyapı hani stat tesis falan diyoruz. Türkiye'deki statlar zaten kulüplerin değil. Yani statları devlet yapıyor, belediye evet. yapıyor. Öyleyse yani bizim kulüplerin hani stada para harcıyor falan. Doğru değil ha. Kendi antrenman testlerini inleyebilir ama benim bildiğim kadarıyla şu an hani Süper Lig'de oynayan takımların büyük bölümünün çok iyi antrenman testleri var. Yani sadece büyük takımların değil. Hı hı. E, Bursa Ankara Gücü'nün mesela birinci ligde oynayan Rizya Gaziantepspor'un, e, Kocaeli Spor'un yani zaman, zaman içinde belediye desteğiyle de onlar müthiş antrenman testleri yaptırırlar. E, yani bu para bir şeye harcanabilir. Biz de yanlış biraz kullanalım. Yani altyapı yani genç takımlara, çocuklara, gençlere futbol öğretmeye. Hı hı. E, belki oradan daha iyi e, oyuncular yetiştirmeye. Çünkü genç takımınızdan bir tane arda çıkardığınız zaman oraya 10 yıl yaptığınız harcamayı çıkartıyorsunuz zaten. Düşünün hani ağrıda e, gibi boncuyu çıkardığınız zaman. E, yani Ardayı başka takımlara sattığınızda kazanınız paradan bahsetmiyorum. Yani ağrıda gibi boncu almanız gerekse kaç para alırsınız? Saat için örneğiyle. Belki 6-7 milyon euro. İşte zaten genç takımları yaptığınız, 4-5 yılda yaptığınız harcama da odur. E, belki işte gençlere belki biraz daha kaynak artır ama bir de e, işte bir transferde kullanacak bu ama ne kadar iyi ellerde kullanacak işte onu e, sorgulamamız lazım Bence e, kulüpler spor kulüpleri hala büyük ölçüde amatör kişiler tarafından yönetiliyor yani bu işe heves için girmiş futbolda neymiş bakalım bir biraz el atalım para da varmış burada falan diye bir e, Halbuki paralar bu seviyeye ulaştıkça artık e, yani şu Kulüp üyelerinin, futbolseverlerin, taraftarların bunu kabul etmemesi lazım. Yani son iki haftada benzer bir tartışma yaşandı. Bilhassa Beşiktaş cephesinde işte Beşiktaş'ın başkanı çok da para vermiş. Seçilemezse onu geri istermiş. Ondan sonra işte kulüp batarmış gibi. Beşiktaş için böyle bir tartışma dönüyor. Koskoca kulüp. Yani Türkiye'nin en büyüklerinden biri. Yani. Şu seviye açtık artık. Elmadağ Spor Kulübü olsa açıkladığının oldu. an hani denir ki Ömer abi bir bin lira verdi. İşte işte bizim otobüse benzin alalım. Çocuklar evet. maça gidecek falan. Olur. Hem takımıdır. İşte bir gün gelirsin Aviden istersin. Öbür gün Volkan'dan istersin. Bir Çünkü Elmadağın çocukları oynuyordur falan filan ama yani. Beşiktaş, Galatasaray için böyle bir durum mu var artık. Mümkün değil yani. Ee, işte zaten o seviye yakınlar da bu yayın yerleşimden gelen parayla belki işte 100 milyon dolara falan yaklaşacak, yıllık gelir. İşte gider belki bunun üzerine çıkacak. Yani bunun bir kere hem daha iyi kullanılması hem de daha iyi denetlenmesi lazım. Dün bir yerde daha söyledim. Yani bu spor kulübünün dernek statüsüyle bunu sürdürmek çok kolay değil. Çünkü bir dernek olduğu için bunlar böyle defterler mefterler biraz hakikaten işte denetleniyoruz diyorlar işte. Evet. Denetleme kuruluşu denetliyormuş. Ee, ama biz bilemiyoruz o içeride kapalı kalıyor. Ben en azından birkaç kulüp için hani bu çünkü kulüplerin en büyük şeyi ya özellikle üç büyük evet. Biz ha, ha, halka mal olmuş kulüpleriz. Yani böyle bir sorun çıktığında o olur. Tabii biz halkın kulübüyüz ha, falan filan. Işte 30 milyon taraftarımız var. O zaman biz hesaplarını da görelim senin madem halka mal olmuşsun. Hesaplar ortada yok. O ayrı hani bu ayrı abi ne alakası var şimdi? Ha, ona geliyor işte. O bizim özel temyimiz. Eğer böyle diyorsan özel durumun olamaz senin o. Yani biz Galatasaray Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın belki en kuruşuna kadar değil ama kaynakların nasıl harcadığını, nereye harcadığını bilebilmeliyiz. Ondan sonra böyle garip garip borç durumları çıkıyor. Yani kimsenin bilemediği borçlar. Biri diyor 200 milyon, öbürü 400 milyon dolar. Ee, umarız yani gelirlerin artmasıyla biraz da akılcı kullanılır. Kaynaklar. Çarçur edilmez. Yani para arttıkça ben aklın artacağına açıkçası inanmıyorum. Futbol bildiğinden Abi, değil, para bilmiyorum. bildiğinden. Yani, bir, bu konuda da bir değişim olmaz. Yani mesela futbol federasyonu yapması gereken şeylerden biri de bu. Tamam gelirleri arttırmak, böyle bir yer düzenlemek çok güzel ama ortamı da düzenlemesi lazım. Futbol fedasyonu ya da bu konuyla ilgili başka bir hani kurum mu olmalı doğrusu bilemiyorum hani herhalde regüle ediliyor olması gerekiyor yani hem denetlenme açısından hem de otorite sıkıntı değil işte. olduğunda yani böyle bir lakayt durum var maalesef ya bu kadar paranın döndüğü yerde lakaitslik olursa herhalde kendiliğinden bir düzelme beklemek çok doğru değil Tabii yani de insanların yani mekanizmaya katılabilmesi lazım şey düşünelim yani bir tek yayınakları değil e, Türkiye'deki bazı futbolcular hakikaten bulaştı. Bu şike konusunda düşünelim yani. Evet. Böyle bir kaynağı yönlendirmek isteyen, manipüle etmek isteyenler var. Hı hı. Türkiye içinden dışından ya futbolcuları ayartıyorlar. E, bu, hani şeye çomak sokuyorlar mesela. işlediğini düşündüğümüz düzene Şike vesaireyle manipüle bir durum var. E, yani ilginç döneme gireceğiz. Tabi hani ilk tribündeki taraftan aklına girilen çıyo olacaktır bu parayla, o oh, ne biçim oyuncular alacağız ha. Allah gelsin Ronaldinho Maradona şimdi bizde durum ha. başlayacak ha, Tabii diyorsun. o şey olacak, Vallahi 40 milyon dolar mı alırız ya, Ronaldinho yanına Messi falan, <gülüyor> e, böyle bir şey olacak tabii umut olacak, hakikaten olacaktır yani Messi değil tabi e, ama daha yabancıların gelebileceğini söyleyebiliriz Türkiye'ye, bu hem ligin genel değerini arttıracak ee, hem sonra gelebilecek yabancılar için bir referans olacak hem de tabii Dijitok için bir şans. Yani yayıncı kuruluş, diğer yabancı örneklerde de var. Yani ligde daha iyi olup daha iyi futbolun ister ki abone sayısı artsın, daha fazla izlensin. Son bir soru daha sorabilir tabii. miyim? Şu, şeyle ilgili. Aslında bu paranın nasıl dağıtılıyor? Anladığım kadarıyla bu para e, kulüplere dağıtılıyor. Ancak bu kulüplere dağıtım durumunda mesela e, ciddi anlamda zaten varlığı olan ve ekonomik gücü de e, hiç azımsanmayacak olan işte İstanbul kulüpleri vesaireyle e, Anadolu'da bir kulübün aldığı pay aynı mı? Neye göre dağılıyor bu para ve e, küçüklerin desteklenmesiyle ilgili bir mekanizma var mı bu dağıtımda? E, kısmen var diyelim desteklenmesiyle ilgili bir durum. Yani Türkiye'den önce yani özel televizyonlar kurulduğunda herkes kendi yayın, yayın hakkını satıyordu. Yani 20 yıl önceden bahsediyorum işte Cem Ozan'ın interstorı vardı o zaman. Evet. Ee, yani küçük büyükler pek bir şey alamıyordu. işte. Sonra 96'da bu havuz sistemi dediğimiz ortak satış dönemi geldi. Ee, orada bir parça daha denge kuruldu ama hala bizde e, büyüklerin, dört büyüklerin kayrıldığı bir dağıtım modeli var. Avrupa'da da aslında kısmen eşit dağıtılıyor. Ama hani başarılı olan büyükler olduğu için başarı primlenen onlara yalan Yani İngiltere'de Manchester City'ye danıyor. Fransa'da Lyon, Almanya'da Bayern Münich böyle bir durum oluyor. Bizde de gelirin yarısı eşit dağıtılıyor. 18 takım arasında. Kalan kısmı işte şampiyon olmuş takımlara bir pay veriliyor. O sezon ligde ilk 6'ya girenlere. Bir de o sezon ligde takımlar kaç puan kazandıysa ona göre bir meblağ alıyorlar. Ama mesela genelde 3 büyükler ligin tepesinde oluyorlar bildiğim üzere. Hani birinci, ikinci, üçüncü hı hı. bilemediniz beşinci. Üçüncü olan bir büyük takım diyelim ki Fenerbahçe, Beşiktaş'a da Galatasaray 35 milyon dolar alırken 15. olan Kasımpaşa 12 milyon dolar alacak. Yani arada 20 milyon dolardan fazla bir fark oluşacak. Üçüncü ile 15. arasında. Hı hı. Ee, ciddi bir fark. Ee, hani hep şey söyleyelim işte Eşit dengeli dağıtılsa e, daha iyi olmaz mıydı şey açısından, takımlar açısından gibi söylenir. Hep, e, yani, hani bu hafta okuduğum kitap hakkında onun tersi şeyler Yani Yapılan bazı anketlerde seyirlerin aslında dengesizlik çıkarı ilgili. Çok da denge istemediği, Hani bazı takımlar da üstün olsun, kazansın rakibini etsin, talebinde bulunduğunu. E, Söylüğün ortaya koyuyordu. İlginçtir. Işte, yani hani hep biraz daha dengeli olsun, hani rekabet olsun, çekişme olsun deriz. Ama çok çekişmedi sanki istemiyordu. Yani bazı takımlar biraz önde olsun canım. Yani seyircinin öyle bir şeyi de var. Güdüsü de var galiba. Ee, yani hayırlı olsun bu sonuçta her yerde her ortamda olan bir şey ya birilerinin iyice ezildiğini görmek kendinde o ezenin parçası hissetme durumu ama bunlara kulak asıp devam edersek e, zaten böyle rap rap rap rap kötü şeyler oluyor genelde tek tip çıkıyor falan filan diye düşünüyorum ben de ama futbolan anlamam biliyorsun ee, sona gelmişiz bu arada Volkan el sallıyor bana. Hayırlı olsun ee, o zaman Türk evet, yani sen şeyi sormuşsun sen bizim aramız ne oldu? Evet. Ben Reis ayrı pazarlık yaptığım için <gülüyor> ufak bir pay aldım onunla Tayit'e doğru yola çıkıyorum. Volkan'a ben Tayit'e numaramı bırakırım. Oradan ee, şu an havaalanına doğru yoldasın sanırım zaten. Yoldayım evet. Ee, Tayit ile de bir farkımız var. Saat farkı. <gülüyor> ben akşam... Gece maçlarında olacağım orada. <gülüyor> Abi senin aldığın pay üzerinden bir pazarlık ben yapamıyor muyum? Hani e, o yayından sonra ara sen. E, tamam ben Görüyorum. bir kapatalım arıyorum seni. Tamam tamam. Görüşmek tamam. üzere. Görüşürüz. Alp Spor. 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde böylece sonuna geldik. Hem bu haftanın hem de bugünün Açık Gazetesi'nin pazartesi günü görüşmek üzere. Herkese günaydın. <Gülüyor> Çıkkası